12. İbn Şehab'a büyüğün emmesi sorulunca bu hususu Urve bin Zübeyr bana şunlara haber verdi. Dedi ki aleyhissalatü vesselamın ashabından Bedir muhaberesinde bulunan Ebu Huzeyfe bin Utbe bin Rabia aleyhissalatü vesselamın Zeynep bin Harise'yi oğulluk edindiği gibi azatlısı Salim'i oğulluk edinip evlendirdi. Onu oğlu gibi görüyordu. Kardeşi veletin. Kızı Fatıma ile evlendirdi. Fatıma Kureyş'in en guzide genç kızlarından biri olup ilk hicret edenlerdendi. allah Teala Zeynep Zeyd bin Haris hakkında onları oğulluklarını z babalarınızın adıyla çağırın. Bu Allah'ın daha doğrudur. Eğer babalarını bilmiyorsanız onlar dinde kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Ahzab 5. ayetini indirince bu oğluklar babalarına verildi babalarını bilmiyorlardı velilerine verildi o sırada Ebu Huzeyfen Hanım, Amr bin Luhey kabilesine mensup olan Suheyl'in kızı Sehle Resulullah'a gelerek ey Allah'ın peygamberi biz Salim'i çocuğumuz gibi büyütüyorduk Yanımızda serbestçe girip çıkıyordu benim başıma çıkılıyor evimizde yalnız bir oda var Salim hakkında ne buyurursun yanımızda kalabilir mi deyince aleyhissalatü vesselam onu beş defa emzir süt oğlun olur Yanına girip çıkması caiz olur bunu buyurdu. Sehre dediği gibi yaptı. Böylece salimi süt oğul sayardı. Hz. Ayşe de yanına girmesini arzu ettiği kimseye bu hükmü uygulardı. Kız kardeşi Ümmü Gülsün ve erkek kardeşlerinin kızlarına yanına almasını arzu ettiği erkekleri emzirmelerini emrederdi. Ama Peygamber Efendimiz diyen hanımları bu emmeyle hiç kimseyi yanlarına kabul etmezlerdi ve hayır. Allah'a yemin ederiz ki Resulullah'ın sehliye emri sadece Salim'in emmesine mahsus bir ruhsattır. Başkalarının bu hükmü uygulamalar doğru olmaz. Hayır Allah'a yemin ederiz ki bu emmeyle hiç kimse yanımıza giremez derlerdi. 13. Abdullah bin Dinar der ki bir adam büyüğünün emmesinin hükmünü sormak üzere Abdullah bin Ömer'e geldi. Medine'deki Darul Kaza'da ben de onun yanındaydım. Abdullah soruyu dinleyince şu fetbayı nakletti. Bir adam Ömer bin Hattab'a gelerek benim bir cariyem vardı onunla cinsi münasebette bulunuyordum karım buna mani olmak için gitti ona emzirdi daha sonra cariyenin yanına girmek istediğimde karım sakın ona yaklaşma ben o cariyeyi emzirdim dedi şimdi benim ne yapmam gerekir deyince Hazreti Ömer karını tehdit et cariyene de yaklaş çünkü nikahı haram kılan emme küçüğün emmesidir diye fetva verdi 14. Yahya bin Said'den bir adam Ebu Musa el Eşariye ben hanımının emmesini emdim memesini emdim Karnıma süt gitti bunun hükmü nedir diye sordu Ebu Musa bana göre o kadın sana haram olmuş derince Abdullah bin Mesud adama nasıl fetva verdiğine dikkat et dedi. Ebu Musa bu hususta sen ne dersin deyince İbn Mesud emme ancak iki sene içerisinde olur dedi. Bunun üzerine Ebu Musa bu büyük alim aranızdayken bana bir şey sormayınız dedi. 15. Müminlerin anlısı Hazreti Ayşe'den aleyhissalatü vesselam doğumla nesep haram olan kimseler emme ile de haram olur buyurdu. 16. Hazreti Ayşe der ki Vehib'in kızı Cüdam'ı aleyhissalatü vesselam'dan şunları işittiğini bana haber verdi emzikli kadınla cinsi birleşmeyi yasaklamayı arzu ettim ama Rumlarla farsların bunu yaptıklarını ve çocuklarına zarar vermediğini hatırladım da vazgeçtim 17. Hazreti Ayşe'nin şunlar rivayet edilir Hazreti Ayşe'den Kur'an'da indirilenler içerisinde nikahı haram kılan malum 10 emme vardır sonra bu 5 malum emme ile nesk edildi kendilerine nezih haber ulaşmayan bir kısım insanlar tarafından bunlar Kur'an'dan olmak üzere okunurken Resulullah vefat etti. Alışveriş kitabı 31. kitap 1. Amr bin Şuayb babası vasıtasıyla dedesinden naklediyor. Ali sallatü vesselam kapora ile alışverişi yasakladı. 2- Ömer bin Hattab kim malı olan bir köleyi satarsa bu mal satana aittir ancak müşteri köleye alırken malını da şart koşarsa o zaman müşterinin olur der. 3- Abdullah bin Ebu Bekir bin Muhammed bin Hazım rivayet ediyor der ki Osmanoğlu Eban ve İbrahim, İsmailoğlu Hişam hutbelerinde köle ve cariyenin satın alındığı andan itibaren 3 gün içerisindeki sorumlulukları ile sene içerisindeki sorumluluklarından bahsederlerdi. <gülüyor> 4. Salim bin Abdullah'tan. Abdullah bin Ömer bir kölesini beraat şartıyla 800 dirheme sattı. Müşteri Abdullah bin Ömer'e köle hastalıklı bunu bana söylemedin dedi. Bunun üzerine anlaşmayarak Osman bin Affan'ın huzurunda muhakeme oldular. Müşteri Abdullah, bin, Abdullah bana hastalıklı bir köle sattı. Hastalığını söylemedi dedi. Abdullah da ben köleyi beraat yoluyla sattım deyince Osman bin Affan Abdullah'a köleyi sattığında hastalığını bilmediğine dair yemin teklif etti. Abdullah yemin etmekten kaçındı. Köleyi geri aldı. Köle yandı. iyileşince onu 1500 dirheme sattı. 5. Ubeydullah bin Abdullah'tan. Abdullah bin Mesud, Sakıf kabilesinden olan hanımı Zeynep'ten bir cariye satın aldı. Zeynep ona, şayet bu cariyeyi satarsan sattığının fiyatını bana vereceksin diye şart koştu. Abdullah bin Mesud da bunun hükmünü Ömer bin Attaba sordu. Hazreti Ömer Cariyede herhangi bir kimsenin şart olduğu müddetçe ona yaklaşma dedi. 6. Abdullah bin Ömer şöyle derdi. Kişi ancak istediği anda satabileceği, bağışlayabileceği, yanına da alakoyabileceği ve istediği şeyi yapabileceği cariye ile birleşebilir. 7. İbni Şehav'dan. Amirol Abdullah, Osman bin Affan'a Basra'dan satın aldığı evli bir cariyeyi hediye etti. Osman radiyallahu anhım da, Kocası kendisinden ayrılıncaya kadar bu cariyeye yaklaşmam deyince i̇bn Amr kocasını razı etti o da karısını boşadı. 8. Ebu Selemen rivayet ettiğine göre babası Abdurrahman bin Avf bir cariye satın aldı. Kocası bulunduğunu anlayınca geri verdi. 9. Abdullah bin Ömer'den Ali ve Vesselam her kim dişi çiçeklerine erkek çiçeğe aşılanmış bir hurmalık satarsa bunun meyvesi satın aittir. Fakat meyvesi müşteriye ait olmak üzere satılmışsa meyve müşterinin olur. 10 İbn Ömer'den Ali selamü ve selam olgunlaşması belirinceye kadar ağaç üzerindeki meyvenin sat, alım satımını alıcıya da satıcıya da yasakladı. 11 Enes bin Malik'ten Resulullah dalındaki hurmanın satışını olgunluk belirtileri görülünceye kadar yasaklandı. Kendisine ya Resulullah olgunluk belirtisi nasıl olur diye sorulunca kızarınca cevabını verdi ve devamla söyleyin bakalım. Allah bu meyveyi helak ederse, ağaçtaki meyve afete uğrarsa, herhangi biriniz mümin kardeşinizin parasını ne karşılığında alacak? 12. Abdurrahman'ın kızı Amr'den, aleyhissalatü vesselam afetten kurtuluncaya kadar, olgunlaşıncaya kadar meyve satışını yasakladı. 13. Harice bin Zeyd der ki, Babam Zeyd bin Sabit, ağaçtaki meyvesini Süreyya Yıldızı doğuncaya kadar satmazdı. 14. Zeyd bin Sabit demiş ki, Ali sallatü vesselam arıye sahibinin ağaçtaki toplayacağı meyvelerini tahmin ederek satmasına müsaade etti. 14 Ebu Hureyre'den Ali sallatü vesselam 5 ölçek veya daha az arıyelerin satışına müsaade etti. 15 Abdurrahman'ın kızı Amre'den Ali sallatü vesselam zamanda bir adam bir bahçe meyvesi satın aldı. Bakımını yaptı meyve noksan çıkınca bahçe sahibinden ya fiyatı düşürmesini ya da aklı bozmasını istedi mal sahibi de bunu yapmayacağına yemin edince müşterisinin anası Ali ve vesselama giderek durumu anlattı. Resulullah da hayır işlemeyeceğine yemin etti mi dedi bunu işten bahçe sahibi Resulullah'a gelerek ya Resulullah onun olsun bir şey istemiyorum dedi. 16 İmam Maliki Ömer bin Abdülaziz'in afet sebebiyle eksilen meyvelerin bedelini müşterinin borcundan düşürdüğünü rivayet edildi. 17. Abdurrahman'ın oğlu Rabia'dan Kasım bin Muhammed bahçesinin bahçesindeki ağaçların meyvesini satar kendisi için belirli ağaçları satış dışı bırakırdı. 18. Ebu Bekir'in oğlu Abdullah'tan deden Muhammed bin Amr bin Hazım Efrak mevkiinde bulunan bahçesindeki hurmayı 4000 dirheme sattı bundan 800 dirhemlik hurmayı satış dışı bıraktı. 19. Muhammed bin Abdurrahman bin Harise der ki annem Abdurrahman'ın kızı Amr'e ağaçtaki meyvelerini satar ve bir kısım ağaçları kendisi için satış dışı bırakırdı. 20 ata biniyeserden Ali Selatü vesselam hurma hurma ile eşit olarak misli mislini satılır. Buyurunca kendisine Ya Resulallah senin Hayber'deki zekat memurun bir ölçü kurmayı iki ölçü kurma karşılığında alıyor denildi. Bunun üzerine Ali Selatü vesselam onu bana çağırın buyurdu. Çağırdılar. Huzura gelince Ali Selatü vesselam İki ölçek hurma karşılığında bir ölçek hurma mı alıyorsun dedi memur. Yarasıla bana iyi cins hurmayı kötü cins hurmayla değiştirirken eş torak vermiyorlar deyince Ali Selat vesalem o halde kötü cins hurmayı parayla sat sonra bu hurma ile iyi cinsini al buyurdu. 21. Ebu Sa'id el-Hudri ve Ebu Hureyreden, Ali sallallahu aleyhi ve sallam birini Hayber'e zekat memurunu tayin etti. Memur kaliteli hurmalarla dönünce Ali sallallahu aleyhi ve sallam hayberin bütün hurmaları böyle mi diye sordu. Memur da hayır vallahi. Ya Rasulullah, biz topladığımız kalitesiz zekat hurmalarını iki ölçüyeni bir ölçü kaliteli hurma ile üç ölçüyü iki ölçüye değişiyoruz deyince Ali sallallahu aleyhi ve sallam böyle yapma. Kalitesiz hurmayı para ile satarak yerine kalitelisini alıp 22 Zeyd bin Ebu Ayyaş'tan ben Sa'd bin Ebu Vakkas'a süt karşılığında arpanın satın almasının hükmünü sordum. Saat. ölçekte hangisi daha çoktur dedi. Ben arpa deyince saat beni bundan men etti ve dedi ki Ali aleyhissalatü vesselamdan iş ettim kendisine yaş hurma karşılığında kuru hurma satın alınmasının hükmü sorulduğunda yaş hurma kuruyunca noksanlaşır mı buyurdu. Onlar evet noksanlaşır deyince buna müsaade etmedi. 23 Abdullah bin Ömer'den Ali Selatü vesselam müzabene'yi yasakladı. Müzabene ağaçtaki yaş hurmayı yerdeki kuru hurmayla, asmadaki yaş üzümü yerdeki kuru üzüm ile ölçerek satmaktır. 24 Ebu Said el-Hudri'den. Ali salat ve selam muzabene ve muhakkaleyi yasakladı. Muzabene yaş üzerindeki yaş hurmayı ağaç üzerindeki yaş hurmayı yerdeki kuru hurma karşılığında almak, muhakkale ise buğday ile arazi kiralamaktır. 25 Said bin Müseyyep'ten Ali salat ve selam muzabene ve muhakkaleyi yasakladı. Muzabene kuru hurma vererek ağaçtaki yaş hurmayı almak Muhakkale ise yerdeki buğday karşılığında başaktaki buğdayı almak ve buğday vererek araziyi kiralamaktır. 26. İmam Malik der ki kim belirli ağaç veya belirli bahçedeki hurmayı ya da belirli koyunun memesindeki sütü satın alırsa bu caizdir. Peşin alınmışsa parasını verir, malı alır. Bu tuluktaki yağa benzer. Müşterinin tuluk içerisindeki yağdan ölçek hesabıyla bir veya iki dinarlık alması caizdir. Pazarlıktan sonra tuluk denilip yağ dökülürse pazarlık bozulur. 27. İmam Malik der ki yaş veya kuru meyve alan kimse bunları teslim almadan satamaz. Bir de bu yaş meyvelerle kuru meyveler peşin olarak alınabilir. Bunlardan kuruyup saklanabilen kuru meyvadır. Aynı cinsten kuru meyve birbiri karşılığında peşin olarak misli misline satın alınır. Ama ayrı cinsten iseler peşin olmak kaydıyla bire iki satmada ölçeklerinin değişik olmasına bir beis yoktur. Vadeli uygun değildir. Bu meyvelerden kavun, karpuz, salatalık, kavuş, turunç, muz, nar gibi kurutulup bekletilemeyen peşin olarak ikili birli müdahale yapılabilir. 28 Yahya bin Said şöyle dedi. Ali Selat ve selam saat bin vakit ile saat bin Ubadeye Hayber ganimetinden kendi hisselerine düşen altın veya gümüş kapları satmalarını emretti. Onlar da her 3 dinar ağırlığındaki kapı sikke dahilinde 4 dinara yani 4.9 grama altın veya 4 dinar ağırlığındaki her kapı sikke dahilinde 3 dinara sattıklarında Ali Selat ve selam alışverişinize faiz girdi deyince aldıklarını iade ettiler. 29 Ebû Hureyre'den Ali sallallahu aleyhi ve sellem aralarında fazlalık olmaksızın altın altından gümüş ve gümüş, gümüş gümüşle eşit olarak değiştirilir buyurdu. 30 Ebû Saîd el-Hudrî'den Ali sallallahu aleyhi ve sellem altını altınla ancak eşit olarak satın. Bunlardan bir kısmını diğerine fazla saymayın. Gümüşü de gümüşle ancak eşit eşikor, olarak satın. Bunlardan bir kısmını diğerine karşı fazla saymayın. Bir de bunlardan birini peşin diğerini veresiye satmayın. 31 Mücahit der ki Abdullah bin Ömer'in yanındaydım. Ona bir kuyumcu geldi ve ey Abdullah ben altını işliyor sonra da kendi ağırlığında daha fazlasıyla satıyorum. Böylece elimin emeğini alıyorum deyince Abdullah bunu yasakladı. Abdullah mescide veya bineciye heven yanına gelinceye kadar kuyumcu aynı soruyu tekrar ediyor. O da bunu yasaklıyordu. Nihayet Abdullah şöyle dedi. Altın altınla, gümüşle gümüşle aralarında fazlalık olmaksızın satılır. Bu peygamberin bize emridir. Biz de size böyle emrediyoruz. 32 Osman bin Affan der ki Resulullah bana şöyle buyurdu. Bir dinarı iki dinara, bir dirhemi de iki dirheme satmayınız. 33. Atabin Yeser'den Muaviye bin Ebu Sufyan altın veya gümüşten yapılmış su kabını kendi ağırlığından daha fazlasıyla satınca Ebu Derda ben Resulullah'tan işittim o böyle yapılmasını yasakladı ancak misli misline satılmasına müsaade buyurdu dedi. Bunun üzerine Muaviye bunda bir mahzur olduğunu sanmıyorum deyince Ebu Derda bu yaptığını kınayıp beni destekleyecek yok mu? Ben ona Resulullah'ın söylediğini naklediyorum o ise bana kendi görüşünü söylüyor. Ben senin bulunduğun yerde kalamam dedi. Sonra Ömer bin Hattab'ın yanına gitti. Olup bitenleri anlattı. Bunun üzerine Ömer bin Hattab Muaviye'ye bunu misli misline eşit ağırlığında satmasını yazdı. 34 ve 35 Ömer bin Hattab şöyle dedi. Altını altınla ancak misli misline satınız. Bir kısmını diğerine karşı fazla saymayınız. Gümüşü de gümüşten ancak misli misline satınız. Bir kısmını diğerine karşı fazla saymayın. Gümüşle altını Biri peşin, diğeri veresiye satmayın. Hatta müşteri evine girmek için izin istese verme. Zira ben faize düşmenizden korkuyorum buyurdu. 36 Ömer bin Attab der ki, dinar dinar ile dirhem dirhem ile ve bir ölçekle bir ölçekle eşit olarak satılır. Bunlardan biri peşin, diğeri veresiye olmaz. 37 Said bin Müseyyep'ten, faiz ancak altın ve gümüş ile yenilip içilecek battılırdır ölçü ve tartıya girenlerden olur. 37. Sahip bin Müseyyep yaprak altını altına ve gümüşü gümüşle bozarken bir parçayı kesip eksik vermek faize girdiği için yeryüzünde fesat çıkarmaktır dedi. 38. Malik bin Evs bin Hadesan en Nasri der ki 100 dinar bozdurmak istedim. Talha bin Ubaydırlak bunlara almak için beni yanına çağırdı. Uzun süren pazarlıktan sonra benden 100 dinarı aldı, elinde evirdi, çevirdi ve kasadarım Gabeden gelinceye kadar bana müşahede etti. Bunu işten Ömer bin Hattab vallahi onun yanından karşılığını alıncaya kadar ayrılma dedi. Ali Selahiddin Aleyhisselam altını gümüşten değiştirmek faizdir. Ancak Her ikisi de peşin olursa faiz olmaz. Buğday buğdayla değiştirmek faiz olur. Ancak peşin olarak faiz olmaz. Hurma ya hurma ile değiştirmek faiz olur. Ancak peşin olursa olmaz. Arpa ya arpa ile değiştirmek faiz olur. Ancak peşin olursa olmaz buyurdu dedi. 39 Yezi bin Abdullah bin Kuseyip'ten. Sa'id bin Müseyyep'i altın alışverişi yaparken gördüm. O Kendi altınlarını terazinin bir kefesine, öbürlerini de diğer kefesine boşaltıyor. Terazinin dili denk olunca alıp veriyordu. 40. Abdullah bin Ömer'den. Aleyhisselatü vesselam, kim herhangi bir gıda maddesini satın alırsa, bunu teslim almadan başkasına satmasın buyurdu. 41. Abdullah bin Ömer'den. Resulullah, herhangi bir yiyecek maddesi satın alan kimse, bunu teslim almadan başkasına satmasın. 42. Abdullah bin Ömer'den. Biz Resulullah zamanında, yiyecek maddeler satın alırdık. Bunu satmadan önce Resulullah bize aldığımız yerden başka yere nakletmemize emreden birini gönderirdi. 43 Ömer bin Hattab'ın emriyle hakim bin Hizam insanlar için gıda maddeleri satın aldı ve teslim almadan geri sattı. Bunu işten Ömer pazarlığı durdurdu ve satın aldığın gıda maddelerini teslim almadan önce satma buyurdu. 44 dört malike şu rivayet edildi. Sahilde car deposunda bulunan yiyecek maddelerle ilgili istihgah belgeleri Mervan bin Hakim zamanında çıkmıştır. İnsanlar da bu belgeleri yiyecek maddelerini teslim almadan satarlardı. Bunun üzerine Zeyd bin Sabit ile... Asap'tan başka biri Mervan'ın huzuruna çıkıp sen faizi helal mı kılıyorsun ey Mervan dediklerinde Mervan faizi helal kılmaktan Allah'a sığınırım bu da nereden çıktı dedi. Şu belgeler insanlar o belgeleri alıyor daha mallarını teslim almadan satıyorlar dedi. Bunun üzerine Mervan bunları takip edecek zabıta gönderdi. Zabıtalar bu belgeleri satın alanlardan alıp sahiplerine iade ediyorlardı. 45 Malik'e şöyle rivayet edildi. Bir adam diğerinden vaade ile burday satın almak istedi. Bunun üzerine bu Kimse müşteriyi alarak pazara götürdü orada bulunan buğday yığınlarını göstererek senin için bunların hangisinden almamı istiyorsun deyince müşteri sen bana kendinde olmayan şeyi mi satıyorsun dedi ve Abdullah bin Ömer'in yanına geldiler. Abdullah bin Ömer müşteriye kendisinde olmayan şeyi bundan alma ve satıcıya da kendinde olmayan şeyi satma dedi. 46 Yahya bin Said'den. Abdurrahmanoğlu müezzin Cemil'in Said bin Müseyyeb'e şöyle bir sual sorduğunu işittim. Sen devletin car deposundan insanlara dağıttığı yiyecek maddelerini satın alıyorum. Sonra vade ile geri satmak istiyorum dedi. Bunun üzerine Said satın aldığın yiyecek maddelerini tamamını onlara geri vermek mi istiyorsun dedi. Cemil evet deyince Said bunu yasakladı. 47 Ebu Zinat'tan, Said bin Müseyyep ile Süleyman bin Yeser'den işittim. Onlar kişinin vade ile altın karşılığında buğday satıp altını teslim almadan önce bunun yerine hurma olmasını yasaklıyordu. 48 Kesir bin Ferkat'tan, Ebu Bekir bin Abdurrahman bin Amur bin Hazme, vade ile altın karşılığında buğday satıp sonra altını teslim almadan önce yerine hurma alan kimsenin durumunu sordum. O da bunu mekruh görerek yasakladı. 49. Abdullah bin Ömer der ki birinin diğerine peşin para vererek kalitesini, fiyatını ve teslim zamanını belirlemek şartıyla gıda maddeleri almasından bir mahsur yoktur. Fakat olgunlaşmamış başaktaki ekim ve ağaçtaki olgunlaşma belirtileri görülmemiş hurmanın bu satışla alınmasının caiz değildir dedi. 50. Süleyman bin Yeser'den, Said bin Ebu Vakkas'ın eşeğinin yemi tükenince kölesine evden buğday al götür, buğday miktarı arpa ile deyiş üzerine fazla alma derdi. 51. Süleyman Bin Yesar'dan. Abdiyegus oğlu Esvet oğlu Abdurrahman hayvanının yemin tükenince kölesine evden buğday al. Sonra da buğday karşılığında pazardan eşit miktarda arpa al derdi. 52. İbni Mukayid el-Devsi'den. Aynı. 53. Ebu Medyem oğlu Abdurrahman Abdullah oğlu Muhammed'den. Said bin Müseyyebet sordum. Ben... Car'daki devlet hazinesinin istihkak belgeleriyle dağıtımı yapılan gıda maddelerini satın alıyorum. Bazen bir dinar yarın, yarım dinara aldığım oluyor. Bu durumda yarım dirhem para yerine onun değeri kadar gıda maddesi almıyorum deyince Sait hayır eksik alma. Sen dirhem ver üzerine yiyecek maddesi al dedi. 54 Malik'ten rivayet edildiğine göre Muhammed Bin Sir'in Başak'taki ekini ağırıncaya kadar satmayınız derdi. 55 İmam Malik der ki Ali sallallahu aleyhi ve Vesselam'ın müzabene alışverişini yasaklayıp tahmin ederek yerdeki kurma karşılığında arıya alışverişine müsaade etmesi de bunun benzerlerindendir. Bu ikisi birbirinden farklıdır. Çünkü müzabene satışı karşılıklı pazarlık ve ticaret esasına dayanır. Arıya satışı ise iyilik ve yardım esasına dayanır. Bunda karşılıklı men menfaat yarışı olmaz. 56 İmam Malik şöyle rivayet edildi. Ömer bin Hattab der ki Bizim çarşımızda ihtikar, kara borsa yapılamaz. Elinde fazla mal olan kimseler fiyatı yükseltmek maksadıyla bize karşı ihtikar yaparak mallarını saklamazlar. Fakat yaz kış dışarıdan pazara satmak üzere sırtında mal getirenler, alın teriyle çalışanlar Ömer'in misafirleridir. Onlar dilediği gibi satar, dilediği gibi elinde tutar. 57. Said bin Müseyyep'ten Ömer bin Hattab çarşıda kuru üzüm satmakta olan Ebu Beltağ oğlu uğradı ve ona ya fiyatı arttır ya da çarşımızdan malını kaldır dedi. 58. İmam Malik'e Osman bin Affan'ın ihtikarı yasakladı rivayet edildi. 59. Hasan bin Muhammed bin Ebu Talip'in şöyle rivayet edildi. Ali bin Ebu Talip usayfir denilen büyük devesini belli bir zaman sonra alacağı 20 yük deveye sattı. 60. Nafi'den Abdullah bin Ömer sahibine Rebeze'de teslim edeceği dört deve karşılığında bir yük devesi satın aldı. 61. İmam Malik İbni Şihab'a daha sonra karşılığında iki hayvan vermek üzere bir hayvan satın almanın hükmü sorulduğunda zararı yok alabilir dedi. 62 Abdullah bin Ömer'den. Ali serrat ve selam gebe devenin karnındaki yavrusunun yavrusunu satmayı yasakladı. Cahiliye devrinde yüklü devenin karnındaki yavruyu satmak adetti. Yine o devirde bir deveyi karşılığı devenin karnındaki dişi yavru büyüyüp doğurunca teslim etmek üzere satın alınırdı. 63 Said bin Müseyyep der ki hayvanlarda faiz yoktur. Hayvanlarla ilgili 3 şeyde yasaklanmıştır. 1. gebe develerin karnındaki yavrularının satışı, 2. develerin sulbündeki yavruların satışı, 3. doğacak olan yavrunun yavrusunun satışı. 64 Said bin Müseyyep'ten Ali Selatü vesselam'ın hayvanları et karşılığında satmayı yasakladığı rivayet olundu. 65 Said bin Müseyyep der ki Hayvanlar et karşılığı yahut iki koyunu bir koyun karşılığı satmak cahiliye halkının oynadığı kumarlardan biriydi. 66 Ebu Zinat'tan, Said bin Müseyyip hayvanların et karşılığı satılması yasaklandı derdi. 67 İmam Malik der ki deve, sığır, koyun ve bunlara benzeyen diğer yabani hayvanların eti hakkında bize göre üzerinde ittifak edilen hüküm şudur. Bunlar misli misline aynı ağırlıkta ve peşin olmadıkça birbirlerinden alınıp satınamazlar. Aynı cins ve peşin olmak şartıyla tartılmadan da satılmasında bir beis yoktur. 68 Ebu Mesud El Ensar'dan Aleyhisselatü Vesselam köpek parasını Zina, zina eden kadının parasını ve kahinin ücretini yasakladı 69 İmam Malik Aleyhisselatü Vesselam'ın malı sonra teslim edilmek üzere peşin para ödeyerek yapılan alışverişi Selem'i yasakladı. rivayet edildi 70 Kasım bin Muhammed'den şöyle rivayet edildi. Bir adam Abdullah bin Abbas'a selam yoluyla bir parça kumaş satın alan bir kimse. Teslim almadan önce onu satmak size hükmü nedir diye sordu. İbn Abbas da bu gümüşü gümüş karşılığında satmak gibidir dedi ve bu tarz alışverişi hoş görmedi. 71 İmam Malik der ki bize altın ve gümüşün dışında tartı ve satılan bakır ve kurşun çeşitleri demir, Taze olarak kesilip yeniden bitkiler, incir, pamuk ve benzerlerinin peşin olarak aynı cinsten bire iki almakta bir mahsur yoktur. Yine bir rıtıl demir, ile iki rıtıl demire, bir rıtıl bakır, iki rıtıl bakırı alınabilir buyurdu. 72 İmam Malik'ten Ali Aleyhisselatü Vesselam'ın bir pazarlıkta iki çeşit satışı yasakladığı rivayet edildi. 73 İmam Malik'ten bir adam diğer bir diğerine bu deveyi peşin parayla satın al. Ben de onu senden veresiye satın alayım dedi. Bunu Nü'man Abdullah bin Ömer'den sorulduğunda onu hoş görmedi ve yasakladı. 74 İmam Malik'ten Kasım bin Muhammed'e peşin 10 veya veresiye 15 dinara bir mal satın alan bir kimsenin durumu sorulduğunda bunu mekruh gördü ve yasakladı. 75 Said bin Müseyyeb'ten Ali salatü vesselam'ın beyi garari sonucu belli olan olmayan alışverişi yasakladığı rivayet edildi. 76 Ebu Hureyre'den Ali salatü vesselam mülamese ve münaveze yoluyla yapılan alışverişi yasakladı. 77 İmam Malik der ki Bizdeki ittifaka göre bu konuda üzerinde ittifak edilen husus şudur. Bir kimse bir beldeden aldığı kumaşı başka bir beldeye getirip orada murabaha ile kârla satarken komisyon ve ambalaj üretleriyle kendi masraflarını ve dükkan kirasını alış fiyatına ilave ederek hesaplayamaz. Fakat nakliye ücretini alış fiyatına ilave edebilir. Yalnız bunda bir kâr aramaz. Kârsız olarak ilave eder. Ancak satıcı kendisiyle pazarlık yapan kimsenin bütün bu masrafları bildirir. O da bunu öğrendikten sonra hepsinin üzerine satıcıya kar verirse bunda bir mahsur yoktur. 78 İmam Malik der ki bize göre durum şudur. Birkaç kişi ortak olarak bir mal mesela bir bez veya ince kumaş satın alır. Bunu duyan bir kimse onlardan birine filandan satın aldığın kumaşın vasfını ve durumunu öğrendim. Senin hissene şu kadar kar versen bana satar mısın dediğinde evet der de o karı verip onun yerine diğerlerine ortak olduktan sonra mala bakınca kalitesiz görüp pahalı bulursa bile Belirli vasıflar ve fatura üzerinden satan almış ise bu alışveriş kendisiyle kesinleşmiştir. Muhayyerliği de yoktur. 79 Abdullah bin Ömer'den aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Alıcı ve satıcıdan her biri diğerine karşı birbirinden satış meclislerinden ayrılıncaya kadar muhayyerdirler. Ancak muhayyer alıp üzerlerinde anlaştıkları süreye kadar muhayyerlikleri devam eder. 80 Abdullah bin Mesud der ki Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu. Her ne zaman iki kişi alışveriş yaparlarsa söz satıcının söz olur. Ya hatta bu alışverişten vazgeçilir. 81 Seffah'ın azatlı kölesi Ebu Salih şöyle anlatıyor. Darunah ile ahalisine veresiye bir kumaş sattım. Sonra oradan çıkıp kufreye gitmek istediğimde bana parasının bir kısmını düşürmemi ve bu indirimden sonra geri kalanda ödeme zamanı gelmeden önce ödemeyi teklif ettiler. Bunu Zeyd bin Sabir'e sordum. O da bu parayı Yemen'e Ve başkalarına yedirmene hükmedemem dedi. 82 Abdullah bin Ömer'den bir kimsedeki vadeli alacağının bir kısmını düşürüp diğer kısmını vaktinden önce alan bir adamın durumu kendisinden sorulduğunda bunu hoş görmedi ve yasakladı. 83 Zeyd bin Eslem'den cahiliye devrinde faiz şöyle olurdu. Birisinde vadeli bir alaca olan kimse alacağının zamanı gelince borçlusuna borcunu ödeyecek misin yoksa arttıracak mısın derdi. Verirse alır, vermez alacağının üzerine faiz ilavesiyle bir müddet daha ertelerdi. 84 Ebû Hureyre'den Ali sallallahu aleyhi ve sellem zengin kimsenin borcunu sebepsiz yere geciktirmesi zulümdür. Herhangi biriniz alacağının ödenmesi için zengin birine havale edildiğinde bunu kabul etsin buyurdu. 85 Musa bin Meyser'den şöyle rivayet edildi bir adam Said bin Müseyyep'e sordu sen borçla satış yapan bir kimseyim ben borçla satış yapan bir kimseyim ne dersin Said bin de teslim alıp sahip olmadan bir şeyi satma dedi. 86 İman Malik der ki çeşitli sınıflardan toplu olarak kumaş satan bir kimse süs ve işlemeleriyle bir miktar kumaşı istisna etse, eğer bundan süs ve desenleri seçmeyi şart koşmuş ise, bunda bir mahsur yoktur. Eğer istisna ettiği zaman seçmeyi şart koşmamış ise, kendisinden satın alınan kumaş sayısında ortak olur. Burada iki elbisenin süs ve desenleri bir olmakla beraber kıymetleri farklı olabilir. 87 Ebu Bekir bin Abdurrahman bin Haris bin Hişam'dan, Ali aleyhissalatü vesselam herhangi bir kimse bir mal satın alır, bir mal satar. O malı satın alan kimse iflas etmez ve malı satan onun bedelinden hiçbir şey almamış olur da o malı aynen bulursa alabilir. Eğer malı satın alan kimse ölürse burada mal sahibi diğer alacaklılar gibidir. 88 Ebu Hureydeden: Ali sünatı vesilem herhangi bir kimse iflas ederde alacaklılarından biri malın aynen bulusu o malda hak sahibi olmaya başkalarından daha layıktır. 89 Ali salatü vesselam'ın azatlı kölesi Ebu Rafi'den şöyle rivayet edildi. Ali salatü vesselam genç bir deve borç aldı. Nihayet kendisine zekatmandan bir sürü deve geldi. Ebu Rafi diyor ki Ali salatü vesselam bana o adama genç devesini vermeme emretti. Ben de develer arasında 7 yaşında iyi bir deveden başka bir deve bulamadım dedim. Bunun üzerine Ali salatü vesselam onu o adama ver. Çünkü insanların en hayırlısı verirken en çok ihsan edendir buyurdu. 90 mücahitten Abdullah bin Ömer Bir adamdan birkaç dirhem borç aldı. Sonra o borcu daha iyi dirhemle ödedi. Adam ey Abdullah Abdurrahman bunlar benim sana verdiğim dirhemlerden daha iyi dedi. Abdullah bin Ömer biliyorum fakat gönlüm böyle istedi. dedi. 91 İmam Mali'ye şöyle rivayet edildi. Ömer bin Hattab bir kimsenin başka bir belgede de olmak üzere diğer birisine yiyecek borç vermesini hoş görmedi. Onun nakliye masrafı nerede derdi. 92 İmam Mali'ye şöyle rivayet edildi. Bir adam Abdullah bin Ömer'e gelerek şöyle dedi. Ey Abdullah Abdurrahman Ben bir adama borç verdim ve verdiğimden daha fazla vermesini şart koştum. Abdullah bin Ömer, Ömer bin e, Abdullah bin Ömer, bu faiz oranı dedi adam bana nasıl yapmamı emredersin ya Ebu Abdurrahman deyince Abdullah bin Ömer borç vermek üç şekildedir. Bir, Allah rızası için borç verirsin. Allah senden razı olur. Sana sevap verir. İki, arkadaşın razı etmek için borç verirsin. O zaman da arkadaşın senden hoşnut olur. Üç, helal malından haram mal almak için borç verirsin ki bu da faiz olur. Adam ey Ebu Abdurrahman bana nasıl yapmamı emredersin dediğinde Abdullah bin Ömer şöyle cevap verdi. O şartın yazılı olduğu sayfini yırtmanı yani o şartı iptal etmeni tavsiye ederim. Sana verdiğin kadar öder sonra kabul et. Verdiğinden az verirse onu aldığında ecir ve sevap kazanırsın. Eğer kendi isteğiyle senin verdiğinden daha fazla verirse bu da sana bir teşekkür enmiş olur. Yine ona borç verip de mühlet tanımanın ecrini ve sevabını almış olursun. 93 Nafi'den Abdullah bin Ömer şöyle dedi Her kim bir borç verirse onun aynen ödenmesinden başka bir şart koşmasın. 94 İmam Malik'ten Abdullah bin Mesut'un şöyle dedi rivayet edildi Her kim bir borç verirse ondan daha fazla almayı şart koşmasın. Bu fazlalık bir tutam ot bile olsa faizdir. 95. Abdullah bin Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam içinizden hiç kimse başkasının satışı üzerine satış yapmasın buyurdu. 96. Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam satış için pazara mal getiren kimseleri yolda pazara girip fiyatları öğrenmeden mallarını almak için karşılamayın. İçinizden hiç kimse başkasının satışı üzerine satış yapmasın. Bir malı satın almak istediğiniz halde müşteri kızıştırmak için fiyat artırmayın. Şehirde oturan bir kimse bir bedevi adına satış yapmasın. Develerin ve koyunların memesinde sütü sağlayacak şekilde hazır bırakmayın. Bir kimse bu şekilde bir hayvan alsa onu sağıp durumu anladıktan sonra iki şeyden birini seçebilir. Ya olduğu gibi kabul eder yahut da bir sağ hurma ile birlikte geri verir. 97 Abdullah bin Ömer'den Ali Aleyhisselatü Vesselam Necaşi. Alıcı olmadığı halde bede, alıcı gibi davranarak malın fiyatını yükseltmeyi yasakladı. 98. Abdullah bin Ömer'den. Bir adam Ali aleyhissalatü vesselam alışverişte aldandığını anlatınca Ali aleyhissalatü vesselam alışveriş yaptığın zaman aldatma yok de buyurdu. 100. Muhammed bin Münker der ki Allah satarken az bir kâra razı olan, alırken parayı gönül hoşnutluyla veren, borcunu çabuk ödeyen ve borçlusunu sıkıştırmayan insanları sever. 101. İmam Malik İbni Şehab'a. Bir kimsenin bir hayvanı kiralayıp da sonra daha fazla bir ücretle başkasına kiraya vermesi hakkında ne dersin diye sordu. O da bunda bir mahzun yoktur dedi. Kırat, Sermaye Emek Ortaklığı kitabı, 32. kitap 1. Zeyd Babası Esnem'den şöyle rivayet etti. Ömer bin Hattab, Bın oğulları Abdullah ve Ubeydullah bir ordu ile Irak seferine çıktılar. Dönüşlerinde Basra valisi Ebu Musa el-Eşari'ye uğradılar. Ebu Musa el-Eşari onları çok iyi karşıladı ve size faydalı olabileceğim bir iş gelse elimden mutlaka yapardım dedi. Sonra da evet burada hazineye ait biraz mal var. Ben onu Emir el müminine halifeye göndermek istiyorum. Size borç olarak vereyim. Onunla Irak'tan biraz mal alır. Medine'de satarsınız. Ana parayı halifeye teslim edersiniz. Yapacağınız kar da ikinize ait olur dedi. Onlar da kabul ettiler. Ebu Musa el eleşari böyle yaptı ve Ömer bin Hattab'a malı onlardan almasını yazdı. Abdullah ve Ubeydullah Medine'ye gelince aldıkları malı sattılar ve kar salarlar. O malı Hazret Ömer'e verdiklerinde o bütün ordu sizin gibi borç aldı mı diye sordu. Onlar da hayır dediler. Bunun üzerine Ömer bin Hattab... Ey emir-el müminin oğulları demek siz borç aldınız hem malı hem de karı ödeyiniz dediğinde Abdullah sustu. Ubeydullah ise ya emir-el müminin bu kâr sana ait değil çünkü bu mal noksanlaşsa veya helak olsaydı biz yine onu ödeyecektik dedi. Hazreti Ömer tekrar ödeyiniz dediğinde Abdullah yine sustu. Ubeydullah ise aynı şekilde karşı çıktı. Bunun üzerine Hazreti Ömer'in meclisinde bulunanlardan biri. O malı kırat. müdahale yapsaydınız ey müminlerin emiri diye fikri beyan etti. Ömer de onu kırat Müdabere yaptım dedi ve ana parayla karın yarısını aldı. Oğullar Abdullah ve Ubeydullah da karın diğer yarısını aldılar. İki, Ala bin Abdurrahman'ın babası Tarık ile dedesinden rivayet eder. Osman bin Affan Ala bin Abdurrahman'ın dedesine karı aralarında müşterek olmak üzere çalıştırmak için kırat, müdabere olarak bir mal, bir sermaye verdi. Üç, İmam Malik der ki, Caiz olduğu bilinen kırat, müdavere, ker ortaklığı bir kimsenin arkadaşından sermaye zayi olduğunda ödeme sorumluluğu olmaksızın çalıştırmak üzere bir mal alması şeklinde olur. Ker ortağı olan kimsenin ortaklıkla ilgili olarak sefere çıktığında yokluğu esnasında yiyecek ve giyecek masrafları malın miktarı ile orantılı olarak israfa gitmeden o maldan ödenir. Eğer bu ticareti kendi memleketinde yapıyorsa giyecek ve masrafları kendisine aittir sermayeden verilmez. 4. İmam Malik der ki bir kimsenin diğer birinde alacağı olsa da borçlu onun kendisine çalıştırmak için bir sermaye olarak bırakılmasını istese alacaklı malını teslim almadan bu mekruhtur. Teslim aldıktan sonra ise ister kıraat olarak verir ister vermez çünkü bundan malı sebebiyle borçluyu sıkıştırma korkusu vardır o da malı arttırmak üzere tehir edilmesini istemektedir. 5. İmam Malik Kırat olarak bir kimseye mal verip de benim malımla ancak şu malları satın alacaksın diye şart koşar veya belirterek şu malı satın almayacaksın diye kimse hakkında şöyle der. Bir kimse sermaye verdiği kişiyi ismiyle şu malı veya şu hayvanı muhayyer bir malı veya hayvanı satın almayacaksın diye şart koşsa bunda bir mahsur yoktur. Ama sermaye verdiği kişiye şu veya bu mahattan başkasını satın almayacaksın diye şart koşmak mekruhtur. Ancak kendisinden başkasının alınmamasını emrettiği mallar çok bulunup yaz ve kış değişmeyecekler bunda da bir mahsur yoktur. 6- İmam Malik der ki, sermaye sahibinin çalışandan ayrı olarak kendisi için kardan hususi bir şef şart koşması caiz değildir. 7- İmam Malik der ki, bir kimse diğer birine kar ortaklığı için nakdi paradan başka bir mal veremez. 8- İmam Malik der ki, bir kimse diğer birine krat, sermaye olarak Bir mal verse o da bununla bir eşyayı satın alarak ticaret yapacağı bir beldeye götürse orada fiyatlar düşse ve satınca zarardan korsa da kira ödeyip başka bir beldeye naklederek yine zararlar satsa ve kira asıl malın hepsini kaplasa Eğer sattığı mal kiraya karşılarsa yapılacak başka bir şey yoktur. Eğer kira masrafı sermayeden fazla tutuyorsa eksilenin sermaye sahibi değil parayı çalıştıran öder. Çünkü mal sahibi ona sadece malından ticaret yapmasını emretmişti. Fazla kiradan dolayı hiçbir şey ödemez. Eğer mal sahibinden böyle bir şey istenecek olsaydı sermaye olarak verdiği malın dışında üzerinde bir borç olmuş olurdu ki çalışan ortak sermaye sahibine böyle bir şey yükleyemez. 9. İmam Malik der ki bir kimse diğer birine sermaye olarak bir mal verir. O da bu malı çalıştırarak kar eder. Sonra da bu malın karı ile veya o mal ile bir cariye satın alarak birleşme yapar ve bu cariye ondan hamile olur. Sonra da mal eksilirse, zarar verecekse eğer malı varsa cariyenin kıymeti o maldan alınır. Malın eksiyi ödetilir. Mal ödendikten sonra fazlalık kalırsa ilk ortaklık üzerine aralarında taksim edilir. Eğer kafi miktarda malı bulunmazsa cariye satılır ve kıymetinden mal ödenir. On İmam Malik der ki bir kimse diğer birine kralat olarak bir mal verse. Eğer o mal masraf kaldıracak kadar çok olursa ve çalışan da o mal için yolculuğa çıkar ondan yiyebilir ve malın miktarı ile mütenasip olarak normal şekilde giyinebilir. Mal çok olup da korumaya gücü yetmezse kendisine yardım edecek kimseyi kiralayarak ücretini o maldan ödeyebilir. Kendisinin yapması Yapmaması ve başkasına yaptırılması gereken bazı işler olabilir. Alacakların tahsili, eşyanın ambalajı ve nakli gibi. Sermayeden bunları yapacak birini de kiralayabilir. Fakat ailesinin yanında ikamet ediyorsa ticaret için sefere çıkmadıkça sermayeden yiyecek ve giyecek parası çekemez. 11. İmam Malik der ki bir kimsenin yanında kral malı bulunsa ondan yiyecek ve giyecek masrafları karşılanır. Fakat o maldan hiçbir şeyi hibe edemez. Dilenci ve benzeri kimselere veremez ve hiç kimseyi de onunla mükafatlandıramaz. Ama bir toplulukla beraber bulunur da. Onlar birer yiyecek getirir, o da bir yiyecek getirirse öbürlerine bir ikramda bulunmak kastı olmadığı müddetçe bu caiz görülür. Eğer mal sahibinin izni olmadan böyle bir şey yönelirse ondan helallık istemesi gerekir. Helal ederse bir şey lazım gelmez, helal etmese sarf ettiği şeyin mislini ona ödemesi gerekir. 12. İmam Malik der ki bize göre üzerinde ittifak edilen husus şudur. Bir kimse diğer birine kıraat olarak bir mal verir. O da bununla bir eşya satın alarak veresiye satar ve kar eder. Sonra da alacağını teslim almadan önce ölürse, varisleri istedikleri takdirde o alacağı teslim alabilir. Eğer bu hususta emin iseler babalarına şart koşulan kar onların hakkıdır. Eğer o alacağı istemeyi hoş görmezler, mal sahibiyle borçluyu baş başa bırakırlarsa, onu istemekte mükellef tutulmazlar. Yani onu mal sahibine haval ettikten sonra kere ve zarara karışmazlar. Eğer o alacağı tahsil ederlerse babaları için şart koşulan kâr ve nafaka kendilerine ait olur. Çünkü onlar bu hususta babalarının vekili sayılırlar. Eğer onlar bu hususta güvenilir değillerse güvenilir ve emin birini getirebilirler. O bütün malı ve kazancı tahsil edince babalarının hakkına sahip olurlar. 13. İmam Malik der ki bir adam ker ortağı yaparak sermaye verdiği kimseye ayrıca ödünç para verebilir. 14. Bir adamdan borç aldıktan sonra o malın kendisinde kırat, sermaye olarak kalmasını isteyen bir adam hakkında İmam Malik der ki, malını ondan almadıkça bunu uygun görmüyorum. Aldıktan sonra ise ister sermaye olarak verir, ister elinde tutar. 15. İmam Malik der ki, bir kimse başka birine kırat olarak bir mal verse, o da çalışarak kâr etse ve sermaye sahibinin bulunmadığı bir sırada kârdan kendi hissesini almak istese, mal sahibi olmadıkça hiçbir şey alması caiz değildir. 16. İmam Malik der ki, Bir adam diğer birisine sermaye olarak bir mal verir. O da bununla bir eşya satın alır da sermaye eder o eşyanın satılmasını ister. Mal alan da satmaya uygun görmüyorum der ve böylece aralarında ihtilaf çıkarsa hiçbirinin sözüne bakılmaz o eşya hakkında tecrübesi olan ve bu işten anlayan bilir kişilere sorulur. Eğer satılmasını uygun görürlerse eşya satılır, bekletilmesi uygun görülürse bekletilir. Musakat Bahçe ve Ağaç Ortaklığı Kitabı 33. kitap 1. Said bin Müseyyep'ten Ali Selatü vesselam Hayber'i fethettiği gün Hayber Yahudilerine Aziz ve Celil olan Allah'ın sizi burada ikamet ettirdiği gibi bahçelerinizin mahsulü olan meyveler, hurmalar sizinle aramızda müşterek olmak üzere ben de sizi burada yerinizde bırakıyorum dedi. Said bin Müseyyep der ki Ali Selatü vesselam Abdullah bin Radaha'yı gönderdi, o da ağaçlardaki yaş hurmanın miktarını tahmin eder. Sonra onlara, isterseniz size kalsın, bize düşen hissenin parasını verirsiniz, İsterseniz bize düşeni hurma olarak alırım derdi. Onlar da o hurmaları alırlardı. İki, Süleyman bin Yesar'dan. Aleyhissalatü vesselam Abdullah bin Levaha'yı Hayber'e gönderir. O da Yahudilerle aralarındaki yaş vurmanın miktarını tahmin ederdi. Onlar kadınların süs eşyalarından onun için biraz süs eşyası topladılar ve bunu al taksim esnasında bize gözcüm ve bizim lehimize davran dediler. Abdullah bin Levaha'da Ey Yahudi topluluğu! Allah'a yemin ederim ki siz bana göre Allah'ın en çok buğz ettiği mahluklardansınız. Ama bu davranışınız beni size karşı zulüm ve haksızlık yapmaya sevk etmeyecektir. Bana vermek istediğiniz rüşvetse kesin olarak haramdır. Biz ona yemeyiz dedi. Bunun üzerine onlardan yer ve gökler işte böylece ayakta durur dediler. 3. İmam Malik der ki, Musakatta çalışanın mal sahibine şart koşacağı, işçi köleler hakkında duyurulan, en güzel şey bunda bir mahsur olmayışıdır. Çünkü onlar malın işçileridir. Mal mesabesindedir. Çalışana da bir menfaatleri yoktur. Ancak onlar sebebiyle yapılacağı işler hafiflemiş olur. Onlar olmasa işlerde zorluk çeker. Bu pınar ve taşma suyla yapılan sulama mesabesindendir. Hiçbir zaman ağaç ve menfaat bakımından eşit oldukları halde biri kesilmeyen bol pınarlı su ile diğeri de taşma su ile sulanan iki arazide aynı şartlarda müsakat yapan birini bulamazsın. Çünkü pınar suyuna verilecek emek hafif taşma suya verilecek emek ise ağırdır. Bize göre hüküm Devledir. Bahçeye bakan, orada çalışan işçi köleleri başka bir yere çalıştıramaz. Bunu musakat yaptığı kimseye şart, koşamaz. Arazi Kiralama Kitabı 34. Kitap 1. Hanzala bin Kays'ın Rafi bin Hadice'den rivayet ettiğine göre, Ali selamü aleyküm ziraat arazilerini kiraya vermeyi yasakladı. Hanzala Terki Rafi bin Hadice altın ve gümüş karşılığında olsa da mı diye sorduğumda altın ve gümüş karşılığında da olsa bir mahsul yoktur diye cevap verdi. İki, İbn Şihab'tan Said bin Müseyyeb arazileri altın ve gümüş karşılığında kiraya vermeyi sorduğumda bunda bir mahsul yoktur diye cevap verdi. 3 İbn Şihab'ta Salim bin Abdullah Ömer'e ziraat arazilerini kiraya vermeyi sorduğumda altın ve gümüş para karşılığında olursa bir mahsur yoktur diye cevap verdi. İbn-i diyor ki ona Rafi bin Hadis'ten rivayet edilen hadis hakkında hakkından dersin dediğimde Rafi murad edilmeyen manalara götüren birçok rivayetlerde bulundu. Eğer benim bir ziraat arazim olsa onu kiraya verirdim diye cevap verdi. 4. İmam Maliye rivayet edildiğine göre Abdurrahman bin Af bir arazi kiraladı. Vefat edinceye kadar kirayla elinde kaldı. Oğlu dedi ki: <gülüyor> Ben orasını uzun zaman babamın elinde kaldığından dolayı bizim zannediyordum. Onu bize ölürken anlattı ve oranın kirası olan altın ve gümüşten üzerindeki borcun ödenmesini emretti. 5. Hişam bin Urveden. 1. Abdurrahman bin Af'ın oğlu Ebu Seleme'den. Ebu Seleme'den Ali aleyhissalatü vesselam ortaklar arasında taksim edilebilen müşterek mallarda şufa olduğuna hükmetti. Ortaklar arasında sınırın bulunduğu yerlerde şufa hakkı yoktur. İki, Said bin el Müseyyeb'e soruldu. Şufada bir prensip var mı? Said, evet. Şufa evlerde, arazide ve yalnız ortaklar arasında olur dedi. Üç, Malike Süleyman bin Yeser'den bu hadisin bir benzeri rivayet edildi. Dört, Osman bin Affan der ki, sınırları belli olan arazide, evin bahçesinde, kuyuda ve erkek hurma ağacında şufa yoktur. Akdiye, Yargılama kitabı, 36. kitap 1. Peygamber Efendimizin hanımı Ülmü Selemeden, ve vesselam şöyle buyurdu. Ben bir beşerim, yanılabilirim. Huzurumda muhakeme oluyorsunuz da, olur ki bir kısmınız diğerinden daha iyi delilini dile getirir. Ben de ondan duyduğuma göre lehinde hükmederim. Dolayısıyla Kardeşinin hakkında herhangi bir şeyi lehine hükmettiğin kimse onu kardeşinden katiyetten almasın. Zira ben ona cehennem ateşinden bir parça kesmişimdir. 2. Said bin Müseyyep'ten. Bir Müslümanla bir Yahudi Hazreti Ömer bin Hattab'ın huzurunda muhakeme oldular. Hazreti Ömer de Yahudi'nin haklı olduğunu görerek lehinde hüküm verdi. Bunun üzerine Yahudi Hazreti Ömer'e vallahi doğru hükmettin dedi. Hazreti Ömer de ona kırbaçtan vurdu sonra nereden bildin diye sordu. Yahudi ona şöyle cevap verdi. Biz biliyoruz ki doğru hüküm vermesiyle tanıdığımız her hakimin sağında bir, solunda bir melek vardır. Bu melekler o hakim gerçekle beraber oldukça onu doğrultur ve gerçeğe ulaştırır. Hakim gerçekten ayrılırsa melekler güreye yükselir ve o hakimi terk ederler. 3. Zeyd bin Halid el-Cüheyni'den aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Size en hayırlı şahidi bildireyim mi? O şahitliği kendisinden daha istenmeden şahitlik yapan yahut kendisine sorulmadan şahit olduğunu bildiren, kişidir. Dört Rabia bin Ebu Abdurrahman dedi ki Ömer bin Hattab'a Iraklı bir adam gelerek sana başı ve sona olmayan bir iş için geldim deyince Hazreti Ömer o nedir dedi adam ülkemizde baş gösteren yalan yere şahitlik cevabını verdi. Hazreti Ömer de gerçekten öyle mi oldu dedi adam evet deyince Hazreti Ömer vallahi İslam'da hiçbir kimse fasıkların şahadetiyle hapsedilmez dedi. Süleyman bin Yeser ve diğerlerine hat tatbik edilen bir kişinin şahitliği caiz midir diye soruldu. Onlar da tövbe etmişse evet dediler. 5. Cafer'in babası Muhammed'den Ali salatü vesselam şahitle birlikte yemin edilmesine hükmetti. 6. Ebu Zinattan Ömer bin Abdülaziz küfe valisi Zeyd bin El Hattab'ın torunu Abdulhamid bin Abdurrahmana şöyle yazdı. Bir şahitle birlikte yeminle hükmet. 7. İmam Mali'ye şöyle rivayet edildi Abdurrahman'ın oğlu Ebu Seleme ile Süleyman bin Yeser'e bir şahit ve yeminle hükmedilir mi diye soruldu onlar da evet dediler. 8. Abdurrahman'ın oğlu Müezzin Cemil der ki Ömer bin Abdülaziz insanlar arasında hüküm verirken yanında bulunuyordum. Bir kişi Ömer bin Abdülaziz'e gelerek bir şahısta alacağı olduğunu iddia ettiği vakit bakar. Eğer alacaklı ile borçlu arasında alışveriş gibi bir ilişki varsa borçluya yemin ettirir. Böyle bir ilişki yoksa yemin ettirmezdim. 9. Hişam bin Urbe'den Abdullah bin Zubeyr çocuklarının aralarında birbirlerini yaralamaları konusunda onların şahitliklerine göre hüküm verdi. 10. Cabir bin Abdullah el-Ensari'den Ali selamünaleyküm şöyle buyururdu. Minberimin yanında yalan yere yemin eden cehennemdeki yerini hazırlamış olur. 11 Ebu Umam'dan Ali salatü vesselam yalan yeminle müslüman bir kişinin hakkını alan kimseye Allah cenneti haram eder ve cehennemi farz kılar. Az bir şey olsa da mı ya Resulullah dediler Ali salatü vesselam erak ağacından bir çubuk da olsa, erak ağacından bir çubuk da olsa, erak ağacından bir çubuk da olsa buyurdular bu sözü üç kere tekrar ettiler. 12 Ebu Katafan bin Tarif el-Mu'i der ki Zeyd bin Sabit el-Ensari Ve İbni Muti aralarındaki ihtilaflı bir evden dolayı Medine valisi olan Mervan bin Hakem'in huzurunda muhakem oldular Mervan Zeyd bin Sabit'in peygamberimizin Minberi yanında yemin etmesine karar verdi Bunun üzerine Zeyd bin Sabit Yerimde yemin ederim dedi Mervan hayır Vallahi yalnız hakların ayrıldığı yerden Minberin yanında yemin etmelisin deyince Zeyd bin Sabit minberin yanında Yemin etmekten çekinerek yerinde kendisinin haklı olduğuna yemin etti. Mervan bin Hakem, Zeyd'in minberin yanında yemin etmemesine hayret etti. 13. Said bin El-Müseyyeb'ten Ali selamet ve selam şöyle buyurdu. Rehin bağlanmaz. 14. İbn Şihab'dan Abdulmelik bin Mervan Bir kadına zorla tecavüz eden şahsın onun mihrini ödemesine hükmetti. 15. Zeyd bin Esrem'den aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Dinini değiştirenin boynunu vurun. Yani İslam'dan çıkanın boynu kesilir. 16. Muhammed bin Abdullah bin Abd el-Kar'den. Ebu Musa ile Şah'ın yanında Ömer bin Hattab'a bir adam geldi. Ömer adama halkı sordu. O da Ömer'e açıklamalarda bulundu. Ondan sonra Ömer ona, Oralara ait yeni bir haberin var mı diye sordu. Adam evet adamın biri irtidad etti dinden döndü dedi. Hazreti Ömer ona ne yaptınız diye sordu. Adam yakaladık ve boynunu vurduk diye cevap verdi. Hazreti Ömer onu üç gün hapsederek her gün bir ekmek verip tevbeye davet etmediniz mi? Olur ki tevbe eder ve Allah'ın emrine isterseniz. Bir gün Abd el-Kari der ki Ebu Musa el-Eşari'nin yanında Ömer bin Hattab'dan Hattab'a bir adam geldi. Ömer adama halkı sordu. O da Ömer'e açıklamalarda bulundu. Sonra Hazreti Ömer ona oralara ait yeni bir haberin var mı diye sordu. Adam evet adamın biri dinden döndü dedi. Hazreti Ömer ona ne yaptınız diye sordu. Adam yakaladık ve boynunu vurduk dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer ona 3 gün Mühlet verip hapse attırdınız. Her gün bir ekmek verip tevbiye davet etseniz, olur ki tevbe eder ve Allah'ın emrine İslam'a dönerdi dedi. Sonra şöyle devam etti. Allah'ım, ben orada bulunmadım. Öldürülmesini de istemedim. Bana bildirilseydi öldürülmesine razı olmazdım. 17 Ebu Hureyre'den. Saad bin Ubade Ali sallallahu aleyhi ve sellem'e ne buyurursun ya Resulallah? Karım beraber yabancı bir erkeği yakalasam 4 şahit getirebileceğim zamana kadar ona mühlet mi vereyim dedi sallatü vesselam evet diye cevap verdi 18 Said bin el müseyyepten İbni Hayber adında şamlı bir adam karısıyla birlikte yabancı bir erkek yakalayınca hemen o erkeği öldürdü ya da hem erkeği hem de kadını öldürdü Muaviye bin Ebu Sufyan bu konuda hüküm veremedi Ebu Musa el eşariye bir mektup yazarak konuyu kendi adına Ali bin Ebu Talib'e sormasını istedi. Ebu Musa el-Eşari de konuyu Hazreti Ali'ye sordu. Hazreti Ali böyle bir şey benim bölgemde olmamıştır. Bu konuyu araştırıp bana bildirmeni istiyorum dedi. Ebu Musa onu Hazreti bin Ebu Muaviye bin Ebu Sufyan bu konuyu benim sana sormamı yazmış deyince Hazreti Ali ben Ebu Hasan'ım. Dört şahit getirmezse ipi öldürlenenin velilerine teslim eder. Onlar da kısas olarak onu öldürebilirler dedi. 19. Ebu Cemile şunu eyledim. oğullarından bir adam Ömer bin Hattab devrinde sokağa atılmış bir çocuk buldu. Onu Ömer bin Hattab'a getirdim dedi. Ömer bin Hattab da bu çocuğun için aldın deyince adam ölüm tehlikesiyle karşı karşıya buldum ve aldım dedi. Ömer bin Hattab'a o adamı tanıyan biri ya emir el müminin o adam doğru kişidir deyince Ömer ona öyle mi dedi tanıdık biri evet diye cevap verdi bunun üzerine Ömer bin Hattab adama hitaben gidebilirsin o hürdür velası mirası sana ait bakımı da hazineye aittir dedi 20. Hazreti Ömer'in hanımı Haz Hazreti aleyhissalatü vesselamın hanımı Hz. Ayşe der ki Ebu Vakkas'ın oğlu Utbe, kardeşi Sa'da Zeman'ın cariyesinin oğlu bendendir ona sahip ol diye vasiyet etti Mekke'nin fethi senesinde Sa'd onu aldı. O kardeşimin oğlu onu kardeşim bana vasiyet etti dedi. Bunun üzerine Abud bin Zeman atılarak o benim kardeşimdir. Babamın cariyesinin oğlu annesiyle birleşme hakkı babama aitken doğdu dedi. Bunun üzerine taraflar aralarında anlaşamayınca Aleyhissalatü Vesselam'a gittiler. Sa'd ''Ya Resulallah o benim yeğenimdir. Kardeşim onu bana vasiyet etti.'' dedi. Abd bin Zema da ''O benim kardeşim. Babamın cariyesinin oğlu. Annesiyle birleşme hakkı babama aitken doğdu.'' dedi. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam ''O sana ait değildir. Ey Abd bin Zema.'' buyurdu. Sonra aleyhissalatü vesselam ''Çocuk annesiyle birleşme hakkına sahip olan kişiye aittir.'' Zina yapanın çocuk üzerine hiçbir hakkı yoktur buyurdu. Daha sonra çocuğu Ebu Vakkas'ın oğlu Utbe'ye benzediği için ümmül mü'münün zema kızı Sevdeye hitaben onu karşısında örtün buyurdu. Böylece o çocuk ölünceye kadar sevdeyi göremedi. 21. Ebu Umeyye'nin oğlu Abdullah'tan kocası ölen bir kadın dört ay on gün iddet bekledi. Sonra iddeti bitince evlendi ve kocasının yanında dört buçuk ay kaldıktan sonra eksiksiz bir bebek doğurdu. Bunun üzerine kocası Ömer bin Hattab'a gelerek durumu anlattı. Ömer de yaşlı ve cahiliyet devrinden kalma kadınlardan bir kısım tecrübeli kadınları çağırarak onlara bu konuyu sordu. İşlerinden bir kadın bu kadının durumunu ben sana izah edeyim. O ilk kocasından hamile olunca kocası öldü. Gebi olduğu halde aybaşı görmesi üzerine... Rahmindeki çocuğun gelişmesi durdu. İkinci kocasının menisi çocuğa temas edince rahminde çocuk harekete geçti ve büyüdü dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer yaşlı kadının sözünü doğru bularak karı kocayı birbirinden ayırdı ve onlara hakkınızda bildiğim tek şey iyiliktir dedi ve çocuğu ilk ölen kocasına verdi. 22 Süleyman bin Yesar'dan Hazreti Ömer bin Hattab İslam'dan önce doğan çocukları İslam geldiğinde kim bendendir derse onun sayıyordu. Ömer'e bir kadının çocuğunun kendilerine ait olduğunu iddia eden iki adam geldi. Bunun üzerine Hazreti Ömer bin Hattab bilir kişi çağırdı o da bu adamlara baktı ve bu çocuk her ikisine de ait olabilir deyince Hazreti Ömer bin Hattab bilir kişiyi acele etmesi ve incelemedeki Kusuru yüzünden kırbaçladı. Sonra çocuğun annesini çağırdı ve bana çocuğun kimden olduğunu söyledi. Kadın da bu çocuk şu iki adamdan birine ait olmalıdır. Biri benimle develerimi güderken devamlı düşüp kalkardı. Öyle ki hamile kaldığımız zannettik. Sonra benden ayrıldı. Ben kendimi Hamileyim sanmaktayken aybaşı oldum. Sonra benimle şu ikinci adam düşüp kalkmaya başladı. Dolayısıyla çocuğun hangisinden olduğunu bilmiyorum dedi. Ravi der ki kendi sözü kadın tarafından da tasdik edilince bilir ki şallahu ekber dedi. Bunun üzerine Ömer çocuğa hangisini istersen ona git dedi. 23. Ömer bin Hattab ve Osman bin Affan'dan biri hür olduğunu söyleyerek aldatmak suretiyle bir adamla evlenip ondan çocuklar doğuran, sonra da başkasının olduğu ortaya çıkan bir cariye hakkında şöyle hükmetti. Babaları cariyenin efendisine çocukların benzerinin değerini vererek çocuklarını kurtarır. 24. Ömer bin Hattab der ki ne oluyor şu cariyesi olan efendilere de? Önce cariyelerle temasta bulunuyor sonra çocuk yapmak istemiyorlar. Efendinin birleştiğini kabul ettiği bir cariyenin bana başvurması halinde çocuğunu efendisi üzerine kaydederim. Bunu göz önüne alarak ister azlediğin ister çocuk yapın. 25 Ömer bin Hattab der ki ne oluyor şu cariyesi olan efendilere? Önce cariyeleriyle temasta bulunuyorlar sonra onların dışarı çıkmalarına müsaade ediyorlar. Efendisinin birleştiğini kabul ettiği bir cariyenin bana boş vurması halinde çocuğunu efendisi üzerine kaydederim. Bundan sonra ister onları serbest bırakın ister evde tutun. <gülüyor> 26 Hişam'ın babası Urveden Ali sırat a.s. şöyle buyurdu boş arazi onu ıslah edenindir. Orada sonradan gelip haksız yere eken, diken veya bina yapan hiçbir hakkı yoktur. 27 Salim babası Abdullah'tan rivayet eder. Ömer bin Hattab der ki: "Boş arazi orayı ıslah edenindir." 28 Amr bin Hazım'ın torunu Ebu Bekir bin Muhammed oğlu Abdullah'a şöyle rivayet edildi. Ali sallallahu aleyhi ve sellem Mesur ve Müzeynip adlı derelerden akan su hakkında yukarıdakiler bahçe ve ekinlerini tamamen sulayıncaya kadar suyu tutarlar, sonra aşağıdakilere salı verirler." buyurdu. 29 Ebu Hüreydeden Ali selatü vesselam otların korunması için suyun fazlası esirgenmez. 30 Abdurrahman'ın kızı Amre'den Ali selatü vesselam kuyunun suyu su almaya gelenlerden esirgenmez buyurdu. 31 Amr'ın babası Yahya el-Mazini'den Ali selatü vesselam bir kimseye zarar vermek doğru olmadığı gibi zarar gördüğü birine aynı şekilde zararla karşılık vermek de doğru değildir. 32 iki Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam sizden biri duvarına komşusunun kiriş koymasına engel olmasın buyurdu. Sonra Ebu Hureyre der ki sizin bu işten çekinmenize şaşıyorum vallahi o kirişi omuzlarınıza koyarım. 33 üç Amr'ın babası Yahya el-Mazini'den Dahak bin Halife el-Urayd denen bir nehirden kendisi için bir su kanalı açtı. Bu suyu Muhammed bin Mesle'nin arazisinden geçirmek istedi. Çünkü su ile kendi arazisi arasında bu kişinin arazisi bulunuyordu. Muhammed geçirtmek istemedi. Daha hak ''Neden bana engel oluyorsun? Buradan geçecek sudan yararlanırsın. O sudan içersin. Sana zarar olmaz.'' dedi. Muhammed yine razı olmayınca daha konuyu Ömer bin Hattab'a anlattı. Ömer bin Hattab da Muhammed bin Mesleme'yi huzuruna çağırdı ve Dahak'a daha izin vermesini emretti. Muhammed hayır olmaz deyince Ömer... Niçin bir Müslüman kardeşinin faydalanacağı şeye mani oluyorsun? Halbuki ondan sen de yararlanırsın. Daima bu suyla arazini sulayabilirsin. Sana hiçbir zarar vermez deydi. Mahomet de Allah'a yemin ederim ki hayır deyince Ömer Allah'a yemin ederim ki senin karnın üzerinden bile olsa bu suyu geçirecek dedi. Bunun üzerine Ömer dahaka o araziden suyu geçirmesini emretti. O da geçirdi. 34 Amr'ın babası Yahya el-Mazini der ki dedemin bahçesinde Abdurrahman bin Avf'ın su arkı vardı. Abdurrahman bin Af bu su arkının bahçesinin kendi arazisine daha yakın bir tarafını almak istedi. Bahçe sahibi buna razı olmayınca Abdurrahman bin Af konuyu Ömer bin Hattab anlattı. Ömer de Abdurrahman bin Avf'ın lehine suyu yerinin değiştirmesine hükmetti. 35. Sevir bin Zeyd eldeylemi şöyle rivayet edildi. Ali Selatü vesselam buyurdu ki cahiliye devrinde taksim edilmiş olan herhangi bir ev ya da arazi o devirde taksim edildiği şekilde kalır. İslam geldiği zaman taksim edilmemiş ev ve arazi ise İslam esaslarına göre taksim edilir. 36. İmam Malik ölen ve Medine'nin aliye ve safile denilen cihetlerinde arazi bırakan bir kişi hakkında der ki: Hissedarın rızası olmadan sulamaya ihtiyaç göstermeyen arazi taşıma su ile sulanan arazi ile birlikte taksim edilmez. Sulamaya ihtiyaç göstermeyen arazi sulu arazi ile aralarında benzerlik varsa taksim edilir. İki arazi arasında aynı bölgede olmaları itibariyle yakınlık varsa buradaki araziler birbirlerine eklendikten sonra veresiler arasında taksim edilir. Evler ve bahçeli evler de aynı şekilde taksim edilir. 37. Said bin Muhayrisa'nın oğlu Haram'dan Bara bin Azib bin devesi bir adamın bahçesine girdi ve ona zarar verdi. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam şöyle hükmetti. Bahçe sahipleri gündüzün bahçelerini koruyacaklardır. Gecelere hayvanların zarar verdikleri şeyler hayvan sahipleri tarafından ödenecektir. 38. Abdurrahman bin Hatıb'ın oğlu Yahya'dan. Hatib'in köleleri Müzeyne kabilesinden bir şahsa ait deveyi çaldılar ve onu kestiler. Durum Ömer bin Hattab'a bildirildi. Hazreti Ömer Kesir bin El-Sat'a hırsızların elinin kesilmesini emretti. Sonra bundan vazgeçerek Hazreti Ömer Hatip'a sanırım onlara aşk bırakıyorsun dedi. Sonra devamlı Hazreti Ömer vallahi sana ağır gelecek bunu ödettireceğim dedi. Sonra Müzeyni'ye devenin fiyatına ne kadardır deyince Müzeyni vallahi onu 400 dirheme vermezdim dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer Hatibe hitaben ona 800 dirhem ver dedi. 39. Numan bin Beşir'den Babam Beşir beni Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a götürdü ve ben şu oğluma kölemi bağışlamak istiyorum dedi. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam her çocuğuna bunun gibi bir hibe verdin verdinle buyurdu. Beşir hayır diye cevap verdi. Aleyhisselatü Vesselam da bundan vazgeçti dedi. 40. Hazreti Peygamber'in hanımı Hazreti Ayşe'den. Ebu Bekir Es Sıddık Gabe denilen yerde bana toplanacak 20 vesk hurma hiba etti. Öleceği zaman babam Ebu Bekir şöyle dedi. Kızım vallahi ölümümden sonra zengin senin zengin olmanı herkesten daha çok isterdim. Fakir olmana da çok üzülürüm. Sana toplanacak 20 vesk hurma bağışlamıştım. Şimdiye kadar topladıkların senin fakat onlar bugün varis malı olmuştur. Senin iki erkek ve iki de kız kardeşin var. Geri kalanı Allah'ın kitabına uygun olarak aranızda paylaşın. Ben derim ki babacığım Vallahi şu ve şu kadar da olsa Aleykümselam Onun varislerine bırakırım Kız kardeşlerimin biri Esma Diğeri kim? Babam Ebu Bekir Harice'nin kızının karnındaki Çocuktur. O çocuğun kız olacağını Sanıyorum cevabını verdi 41 Ömer bin Hattabah şöyle dedi Neden çocuklarına bağışta bulunan Kişiler sonradan yaptıkları Bağışı vermiyorlar. Oğlu Ölen biri malı elimde onu hiç kimseye bağışlamadım der. Eğer kendisi ölmek üzere olsa o mal oğlundur. Ben o malı oğluma bağışlamıştım der. Bağışta bulunan kimse vereseler bırakarak ölür. Bağışlanan da o ölünceye kadar bağışı teslim almazsa bu bağış hükümsüz olur. 42. Ömer bin Attab der ki Bir kimse akrabalık dolayısıyla ve sadaka olarak bir hibede bulunsa, yapmış olduğu bu hibeden dönemez. Bir kimse de karşılık beklediğini söyleyerek bir hibede bulunsa, o kimse memnun edilmezse hibesinden de dönebilir. 43. Cabir bin Abdullah el-Ensari'den Ali ve vesselam şöyle buyurdu. ''Herhangi bir kişiye ve çocuklarına bir umra hibe edilirse.'' Bu, o kişinin olur. Bu umra, hiçbir zaman hibe edilen kişiye geri dönmez. Çünkü hibe edenin hibesi, miras hükümlerinin geçerli olduğu bir hibedir. 44. Mekul el-Dimeşki el-Kasım bin Muhammed'e umrayı ve bu hususta halkın fikirleri soruldu. El-Kasım bin Muhammed, Beraber yaşamış olduğum bütün insanlar, malları ve kendilerine verilen hibeler konusunda şartlarını sürdürüyorlar, dedi. 45. Nafider Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah, kız kardeşi Hazreti Hafsa'dan miras olarak bir ev düştü. Hazreti Hafsa bu evi Zeyd bin Hattab'ın kızına ömür boyu mesken olarak kullanması için verdi. Zeyd'in kızı ölünce Abdullah bin Ömer kendisinin olduğu görüşüyle eve sahip oldu. 46. Zeyd bin Halid el-Cüheni der ki, Bir adam Ali Aleyhisselatü Vesselam'a buluntu şeyin hükmünü sordu. Ali Aleyhisselatü Vesselam da onun kabını ve bağını tanı. Sonra onu bir sene halka duyur. Sahibi gelirse ona verirsin, gelmezse onu harcayabilirsin. Adam ya Resulallah bulunan koyun ise dedi aleyhissalatü vesselam o senin veya başka bir din kardeşinin ya da kurdundur cevabını verdi. Adam kaybolan devenin hükmü nedir diye sordu aleyhissalatü vesselam ondan sana ne? Bol su olan karnı sağlam ayakları var sahibi gelinceye kadar ağaç yapraklarından karnını doyurur suya gidebilir yani ona dokunamazsın buyurdu. 47. Abdullah bin Bedir der ki Şam yolunda bir Kabilenin evinde misafir oldum ve içerisinde 80 dinar olan bir kese buldum. Bunu Ömer bin Hattaba söyleyince Hazreti Ömer bana bir sene onu cami kapısında ilan et ve Şam'dan gelenlere duyur. Bir sene geçince de onu istediğin gibi harcayabilirsin dedi. 48. Nafi'den bir adam bir yitik buldu. Bu münasebet Abdullah bin Ömer'e gelerek şöyle dedi. Bir yitik buldum bu hususta fikrin nedir? Abdullah bin Ömer ona onu halka ilan et dedi, o da ilan ettim dedi, Abdullah daha fazla ilan et dedi, adam ilan ettim cevabını verdi, Abdullah bin Ömer onu ye diyemem. İsteseydin bulduğun yerden onu almayabilirdin dedi. 49 Ensardan Sabit bin hak der ki, Harre denilen yerde bir deve buldum ve onu bağladım. Sonra Ömer bin Attab'a onu arz ettim, Hz. Ömer de bana onu üç defa halka ilan etmemi emretti. Ben Hazreti Ömer'e devenin arazimde olduğunu söyleyince bana onu bulduğun yerde salıver diye emretti. 50 Said bin El Müseyyep'ten Hazreti Ömer sırtını Kabe'ye dayamış olarak şöyle derdi: "Yitik bir hayvanı alan yanlış iş yapmıştır." 51 İbn Şihab der ki: "Ömer bin Hattab zamanında yitik develer güven altındaydılar. Yavrularlar ve kimsonlara dokunamazdı. Osman bin Affan halifeliği zamanında bu develerin iğle ilan edilmelerini sonra da satılmalarını sahibi gelirse parasının ona verilmesini emretti. 52 Şurah bin, bin Sa'id'den Sa'ad bin Ubade Ali sılat ve ile birlikte bir harbe katılmıştı. Annesi Medine'de ölmek üzereydi. Annesine vasiyette bulun denildi. O da "Neyi vasiyette edeyim mal Sa'ad'ındır." dedi ve Sa'ad gelmeden öldü. Sa'ad gelince durum kendisine anlatıldı. Sa'ad "Ya Resulallah anamın yerine sadaka versem ona faydası olur mu?" diye sordu. Ali sallallahu aleyhi ve evet diye cevap verdi. Bunun üzerine saat atlarını söyleyerek şu şu bahçe annemin adına sadakadır dedi. 53. Hazreti Peygamber'in hanımı Hazreti Ayşe'den. Bir adam Ali sallallahu aleyhi ve gelerek annem aniden öldü. Sanıyorum ki konuşabilseydi tasattup'ta bulunacaktı. Onun adına sadaka verebilir miyim dedi. Ali sallallahu aleyhi ve evet buyurdu. 54. İmam Malik'e şöyle rivayet edildi el-haris bin hazreç oğullarından ensardan bir adam anne ve babasına tasattukta bulundu ve ikisi de ölünce bu adama onlara vermiş olduğu maldan bir hurmalık düştü konuyu aleyhissalatü vesselam'a sordu aleyhissalatü vesselam da sadakatın sevabı sana verildi onu miras olarak al buyurdu vasiyet kitabı 37. kitap 1. Abdullah bin Ömer'den aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu vasiyet edebilecek bir mala sahip olan müslüman Bir kişinin yanında vasiyeti yazılı olmadan iki gece yatması doğru değildir. 2- Amr bin Süleym el-Zuraki'den Ömer bin Hattab şöyle dedi. Burada buluğa ermemiş gassanlı zenci bir çocuk var. Varisleri Şam'dadır. Burada yalnız bir amca kızı var. Ne yapılması gerekir? Hazreti Ömer amcasının kızına vasiyette bulunsun dedi. 3- Ebu Bekir bin Hazım'dan. Medine'de Gazsanlı bir çocuk ölmek üzereydi. Varisleri de Şam'daydı. Hazreti Ömer'e konu anlatılarak. Falanca ölüyor. Vasiyet etsin mi denildi? Hazreti Ömer etsin dedi. 4. Sa'd bin bu Vakkas anlatır. Veda haccı senesi hastalığımın artması üzerine Resulullah Aleyhisselam beni ziyarete gelince ona Ya Resulullah gördüğün gibi hastalığım çok şiddetlendi. Ben mal sahibiyim. Bir kızımdan başka da varisim yok. Malımın üçte ikisini sadaka olarak verebilir miyim dedim. Ali selamü aleyhi ve selam hayır, veremezsin buyurdu. Yarısını sadaka olarak verebilir miyim dedim. Hayır buyurdu. Sonra Ali selamü aleyhi ve selam Üçte birini sadak olarak verebilirsin. Üçte bir az değildir. Varislerini zengin bırakman başkalarına el açanı fakirler olarak bırakmandan daha iyidir. Allah'ın rızasını kazanmak için vereceğin her nefaka hatta hanımının ağzına koyduğun her lokma sevap kazanmana vesile olur buyurdu. Ya Resulullah arkadaşlarım seninle Medine'ye gidecekler. Ben Mekke'de ölecek miyim dedim. Ali ve Vesselam şöyle buyurdu. Hayır sen şimdi Mekke'de ölmeyeceksin daha salih ameller işleyeceksin. Derecen yükselecektir. Müslümanlar senden yararlanıncaya, müşrikler de senden zarar görünceye kadar yaşayacaksın. Allah'ım ashabının, ashabımın hicretini tamamla. Onları gerisin geriye çevirme. Fakat bu göçmenler içinde Saad sahab havle ne kadar zavallıdır. Sonradan Mekke'ye dönmek zorunda kaldı ve orada vefat etti. Ali serrati ve selam Saad'ın Mekke'de vefatına üzüldü. Beş. Ebu Urve'den. Yumuşak huylu ve erkekliği kalmamış bir kişi Hazreti Peygamber'in hanımı Ümmü Seleme'nin yanındayken Abdullah bin Ebu Umeyye şöyle dedi. Ali selamü aleyhi ve sellem onun sözünü duyuyordu. Ya Abdullah, Allah size yarın Taif şehrini fethetmeyi nasip ederse tavsiye ederim. Gayla'nın kızının yanına git. O kadın o kadar semiz ki önden bakınca karnının net dört kat, yanlardan sekiz kat görünüyor. Bunun üzerine Ali aleyhissalatü vesselam bunlar artık sizin yanınıza girmesinler buyurdu. 6. El-Kasım bin Muhammed der ki Ömer bin el-Hattab Ensar'dan bir kadından evliydi. Bu kadından Asım adında bir oğlu oldu. Sonra boşandılar. Hazreti Ömer Kuba'ya geldiğinde oğlu Asım'ın mescidin avlusunda oynarken gördü. Onu kucakladı. Hayvanın üzerine önüne oturttu. Bunun üzerine ninesi yetişti. Çocuğu Hazreti Ömer'den almak istedi. O da vermedi. Birlikte Hazreti Ebubekir'in yanına geldiler. Hazreti Ömer, "Bu benim oğlum." dedi. Kadın, "Benim oğlum." dedi. Hazreti Ebubekir de Hazreti Ömer'e hitaben çocukla onun arasına girme. Onları serbest bırak dedi. Hazreti Ömer de üzerine düşmedi. 7 Yahya bin Said'den Ebu Derda Selman-ı Farisi'ye mukaddes topraklara gelin diye yazdı. Selman da ona şöyle yazdı. Hiçbir toprak hiçbir kişiyi mukaddes yapmaz. İnsanı mukaddes yapacak amelidir. Duyduğuma göre doktor olmuş tedavi yapıyormuşsun. İyileştirebiliyorsan ne mutlu sana. Doktarlık duası bir kişiyi öldürüp de cehenneme girmekten sakın. Ebut Derda iki kişi arasında hüküm verip de o iki kişi dönüp gittikten sonra onlara bakar ve şöyle derdi bana dönün ve hikayenizi bana tekrar anlatın Ebut Derda vallahi doktorluk taslıyordu diyor zayıf bir rivayettir 8. Abdurrahman bin Delaf el Müzeniden Cüheyne kabilesinden bir adam hacıları geçer ve develer satın alır bu develerden kar sağlardı sonra yine hızlı giden hacıları geçer bir seferinde iflas etti Durumu Ömer bin Hattab'a intikal ettirildi. Hazreti Ömer şöyle derdi. Ey insanlar! Useyfiya, Cüheyne kabilesinin Useyfiya'sı dindar ve güvenilir olmak yerine hacılar geçti diye övülmesini seven bir kişidir. Şimdi bu şahıs borç olarak alışveriş yapmış, borcunu ödemeye yaklaşmamıştır. Borcu bütün malını götürecek hale gelmiştir. Kimin onda alacağı varsa sabahleyin bize gelsin, malını alacaklılar arasında taksim edeceğiz. Borçlanmaktan sakının, borcun önü üzüntü, sonra da malın elinden alınmasıdır. 9. Said bin el-Müseyyep'ten Osman bin Affan şöyle dedi. Bir kimse kendisine yapılan bağışa sahip olacak çağa gelmemiş. Küçük oğluna bir bağışta bulunur. Bunu duyurur. Şahitlerle pekiştirirse bu bağış babasının gözetiminde ise geçerlidir. 38. Kitap Itk, Köle Kitabı ve Vela Kitabı 1. Abdullah bin Ömer'den Ali serrat ve selam şöyle buyurdu. Bir köledeki hissesini azat eden kimsenin köleden geri kalan hisselerini azat edebilecek miktara ulaşan malı varsa köleye adil bir şekilde değer biçilir. Diğer ortakların hisselerine düşen parayı verir ve köle azat olunur. O kimsenin malı yoksa kendi hissesiyle ilgili yaptığı azat geçerlidir. İki, İmam Malik der ki kölesini kesin olarak azat eden bir kişi kölenin şahadeti kabul edilir hale geldikten, dokunulmazlıkları kesinleştikten ve mirası sabit olduktan sonra artık normal kölesine şart koştu hizmet ve işleri ona da şart koşamaz ve kölelerin yapacakları işleri yaptıramaz. Çünkü Ali İsletü vesselam şöyle buyurmuştur: Bir köledeki hissesini azat eden efendinin kölesinin geri kalan hisselerini azat edebilecek miktar bulan malı varsa köleye adil bir şekilde değer biçilir. Diğer ortaklara hisselerine düşen parayı verir ve köle onun adına azat olur. 3. Muhammed bin Sirinden. Ali selatü vesselam zamanında bir adam ölürken altı kölesini azat etti. Ali selatü vesselam köleler arasında kura çekerek bu kölelerden ikisinin azadını kabul etti. 4. Rabia bin Ebu Abdurrahman'dan Eban bin Osman'ın valiliğinden bir adam Kölelerinin hepsini azat etti. Bunlardan başka malı da yoktu. Eba'nın emri üzerine bu köleler üç bölük yapıldı. Hangi grubun ölenin malının üçte biri sayılıp azat olunacağını öğrenmek için kura çektirdi. Bu üç bölükten birine kura isabet etti ve Kur'an'ın isabet ettiği köleler hürriyetlerine kavuştu. 5. İbn Şihab der ki, köle azat edilince malı da kendinin olur. Tatbikat böyledir. 6. Abdullah bin Ömer'den Ömer bin Hattab şöyle dedi. Bir cariye efendisinden çocuk doğurursa efendisi onu satamaz, bağışlayamaz ve ona miras bırakamaz. Ondan faydalanır. Efendi ölünce cariye hür olur. 7. İmam Malik'e şöyle rivayet edildi. Efendinin ateşle işkence ettiği bir cariye Hazreti Ömer'e şikayette gelince onu azat etti. 8. Ömer bin El Hakem'den Ali sallallahu aleyhi ve sellem'e girerek şöyle dedim dedi. Yarosullah cariyem koyunlarımı güderdi. Yanıma geldiğinde koyunlardan biri kaybolmuştu. Bu koyunu cariyeme sordum o da onu kurt yedi dedi. Koyunu kurdun yemesine üzüldüm ben de bir insanım onun yüzüne bir tokata vurdum. Benim sadece bir cariyem var onu azat edecek miyim? Aleyhissalatü vesselam cariyeme Allah nerede dedi cariye gökte diye cevap verdi. Ali salat vesselam ben kimim diye sordu cariye. Sen Allah'ın resulusun dedi. Ali salat vesselam onu azat et buyurdu. 9 Utbe bin Mes'udun Turun Ubeydullah bin Abdullah'tan Ensar'dan bir adam siyahı Habeş ticariyesini Ali salat vesselama getirerek şöyle dedi. Ya Resulallah benim bir mümin'e cariyem var. Eğer cariyenin imanlı olduğu kanaatindeyisen onu azat edeceğim. Ali sallatü vesselam cariyeme Allah'tan başka ilah olmadığına şahadet ediyor musun diye sordu. O da evet dedi. Ali sallatü vesselam Muhammed'in Allah'ın resulü olduğuna şahadet ediyor musun diye sordu. O da evet dedi. Ali sallatü vesselam öldükten sonra dirilmeye yakinen inanıyor musun diye sordu. Cariyem evet diye cevap verdi. Ali sallatü vesselam onu azat ediyordu. 10 <gülüyor> El Makburi şöyle dedi: "Ebu Hureyriye bir köle azat etmesi gereken bir adam, zina neticesi doğan bir çocuğu azat etse caiz olur mu?" diye sordu. Ebu Hureyri de "Evet, bu kafi gelir." dedi. 11. İmam Mali'ye şöyle rivayet edildi. Ensar'dan Fedal bin Ubeyd, Ali ve ashabındandı. Ona bir köle azat etmesi gereken bir şahıs, zinadan doğan bir çocuğu azat etse caiz midir diye soruldu. O da "Evet, caizdir." diye cevap verdi. 12. İmam Maliye şöyle rivayet olundu. Abdullah bin Ömer'e bir köle azat etmesi gereken bir adam azat edeceğini şart koşarak köle satın alabilir mi diye soruldu. O da hayır dedi. 13. Abdurrahman bin Ebu Amr el-Ensari şöyle dedi. Annem bir vasiyet etmek istedi. Sonra sabaha bıraktı ve öldü. Köle azat etmeye niyetlenmişti. Kasım bin Muhammed'e Annemin yerine köle azat etsem ona faydası olur mu dedim. Kasım bin Muhammed de şöyle dedi. Sa'd bin Ubade aleyhissalatü vesselama annem öldü onun adına köle azat etmenin ona yararı olur mu diye sordu. Ali Aleyhissalatü vesselam evet cevabını verdi. 14. Yahya bin Said dedi ki bir gün Ebu Bekir'in oğlu uyurken öldü. Onun yanına Hazreti Peygamber'in hanımı Hazreti Ayşe birçok köle azat etti. 15. Hazreti peygamberin hanımı Hazreti Ayşe'den Ali aleyhissalatü vesselama hangi köleleri azat etmek daha faziletlidir diye soruldu. Ali Aleyhissalatü vesselam da en pahalısı ve sahibinin yanında en kıymetli olanı diye cevap verdi. 16. Nafiden Abdullah bin Ömer zinadan olan çocuğu annesiyle birlikte azat etti. 17. Hişam bin Urve babasından şöyle rivayet etti. Hazreti Ayşe dedi ki bana beri rahat cariye gelerek ben efendimle mukatebe anlaşması yaptım. Her sene bir ukiye olmak üzere toplam dokuz ukiye vereceğim. Bana yardım et deyince ona şöyle dedim. Velan bana ait olmak şartıyla efendinin senin yerine benim peşim olarak, peşin olarak vermeme razı olursa derhal verir ve seni azat ederim. Bunun üzerine beri de, efendilerin yanına gitti. Onların yanından dönünce bana şöyle dedi. Aleyhisselatü Vesselam da yanımda oturuyordu. Bana söylediğini efendilerine anlattım, efendilerime. Vela kendilerine ait olmaksızın teklifini kabul ettiler. Aleyhisselatü Vesselam konuşmamızı duydu ve meseleyi sordu. Ben de kendilerine olanları genişçe anlattım. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam bana şöyle dedi o cariyeyi satın al, alırken de velanın kendilerine ait olmasını şart koş. Nasıl olsa vela azat edenindir. Ben de öyle yaptım. Sonra aleyhissalatü vesselam cemaatin içerisinde ayağa kalkarak Allah hamdü sena etti. Şöyle buyurdu. Ne oluyor bazı kişilere? Allah'ın kitabında olmayan şartları ileri sürüyorlar. Allah'ın kitabında olmayan şart yüz tane de olsa hükümsüzdür. Allah'ın koyduğu hüküm uyurmaya daha layıktır. Allah'ın koyduğu şart daha güvenilir. velâ sadece azat edene ait. 18. Abdullah bin Ömer'den. Müminlerin anlesi Hazreti Ayşe bir cariye satın alıp azat etmek istedi. Cariyenin efendileri de şöyle dediler. Bu cariyeyi sana velası bize ait olmak üzere satabiliriz. Bunun üzerine meseleyi Ali aleyhissalatü vesselam anlattım. O da şöyle buyurdu. Bu şart velanın sana aidiyetine engel olmaz. Çünkü velâ azat edene aittir. 19 Abdurrahman'ın kızı Amre'den Berire müminlerin annesi Hazreti Ayşe'ye yardım istemeye geldi. Hazreti Ayşe de ona şöyle dedi. Efendilerin bedelini bir defada verip seni azat etmemi kabul ederlerse yapayım. Bunun üzerine Berire durumu efendilerine anlattı. Onlar da şöyle dediler. Vela bize ait olmazsa kabul etmeyiz. Hadisi rivayet eden amre devamla şöyle dedi. Sanıyorum ki Hazreti Ayşe bu meseleyi Ali Aleyhissalatu vesselam anlattı. Resulullah da ona şöyle dedi. Onun satın al ve azat et. Çünkü vela azat edene aittir. 20 Abdullah bin Ömer'den Ali Aleyhissalatu vesselam velayı satmayı ve bağışlamayı yasak etti. 21 Rabia bin Abdurrahman'dan Zübeyr bin Avvam bir köle satın alarak azat etti. Bu kölenin hür bir kadından olma Erkek çocukları vardı. Zübeyr kölesi azat edince çocukların velası bana aittir dedi. Çocukların annesini daha önce azat eden efendiler hayır onların velası bize aittir dediler. Davalarını Hazreti Osman bin Affan'a götürdüler. O da çocukların velalarının Hazreti Zübeyr'e ait olduğunu hükmetti. 22. Abdülmelik, babası Ebu Bekir bin Abdurrahman bin El Haris bin Hişam'ın şöyle dediğini rivayet etti. El Asi bin Hişam öldü ve geride üç oğlunu bıraktı. Bunların ikisi anne baba bir, diğeri baba bir kardeşti. Anne baba bir kardeşten biri öldü ve geride mal ve azatlı köleler bıraktı. Anne baba bir kardeşi bu mala ve azatlı kölelerin velasına varis oldu. Sonra bu çocuk da öldü, geride bir oğlu, bir baba, bir kardeşini bıraktı. Oğlu şöyle dedi, babamın hissesine düşen mal ve azatlı kölelerin velası benim hisseme düşmüştür. Kardeşi, hayır öyle değil, senin hissene sadece mal düşmüştür. Azatlı kölelerin velasına gelince o sana düşmemiştir. Kardeşim bugün ölseydi söyler misin, ben ona varis olmaz mıyım? Aralarında anlaşamayınca Hazreti Osman'ın huzuruna, Muhakeme oldular. Hazret Osman azatlı kölelerin velasının kardeşine düştüğüne karar verdi. 23. Abdullah'a babası Ebu Bekir bin Hazım şöyle anlattı. Ben Eban bin Osman'ın yanında otururken Cüheyne kabilesinden bir grup insanla El-Haris bin El-Hazreç oğullarından bir grup muhakeme oldular. Cüheyneli bir kadın El-Haris bin El-Hazeç oğullarından İbrahim bin Kuleyf adında bir adamla evliydi. Ve adam ölmüş geride mal ve azatlı köleler bırakmış ve kadına oğlu ile kocası varis olmuşlardı. Sonra bu çocuk ölünce varisleri şöyle dediler. Bu çocuğu annesinden düşmüş olan kölelerin velası bizimdir. Cuhayne kabilesinden olanlar hayır böyle olmaz. O azatlı köleler bizim kızımızındır. Çocuğu ölünce onların velası bizim olur ve onlara biz varis oluruz dediler. Eban Azatlı kölelerin velasının Cüheyn'e kabilesinden olanlara ait olduğuna karar verdi. 24. Said bin müseyyeb der ki Bir adam ölür, geride üç oğlunu ve azat etmiş olduğu kölelerin velasını bırakır. Sonra oğullarından ikisi ölür, geride çocuklarını bırakır. Bu üç çocuktan hayatta kalan azatlı kölelerin velasına varis olur. O ölünce de kendi çocukları ile kardeşinin çocukları velaya eşit olarak varis olurlar. 25. İmam Malik İbni Şihab'a sahibenin mirasını sordu. İbn Şahp şöyle dedi: İstediği kimselene velâ anlaşması yapar. ölürse velasını kimseye vasiyet edemez. Mirası hazineye kalır. Suçlarının diyetini hazine karşılar. Sabia Efendisinin azat etmek niyetiyle sen serbestsin dediği kölesidir. Mukaddep azat sözleşmesi, sözleşmeli köle kitabı. 39. kitap 1. Nafi'den Abdullah bin Ömer şöyle derdi Mukatep yapmış olduğu mukatebe anlaşmasından üzerinde bir miktar borç kaldıkça köledir. 2. İmam Maliye rivayet olduğuna göre Urve bin Ezzubeyr ile Süleyman bin Yesar şöyle der derdi. Mukatep kitabet anlaşmasından kalan borcu olduğu müddetçe köledir. 3. Pumeyt bin Hays el-Mekki'den İbnül i Mutevekkil'in bir mukatebi Mekke'de öldü ve geride mukadebe anlaşmasından arta kalan borçlar, başka kişilere yaptığı borçları ve bir de kızını bıraktı. Mekke hakimi bu konuda hüküm veremedi. Abdülmelik bir Mervan'a mektup yazarak meseleyi sordu. O da kendisine şu cevabı yazdı. Önce halkın alacağını öde, sonra kitabet anlaşmasından kalan borcunu öde, sonra geri kalanı kızıyla efendisi arasında taksim et. İmam Mali'ye şöyle rivayet olundu. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımı Ümmü Selem'e altın ve gümüş karşılığında mukateplerinden ilişkisini kesti. 6. İmam Malik der ki <gülüyor> diyet ödemeyi gerektirecek şekilde bir şahsı yaralayan mukatep hakkında duyduğumun en güzeli şudur. Mukatebin kitabet borcuyla birlikte bu yaralamanın diyetini verebilecek gücü varsa diyeti öder ve kendisi mukateb olarak kalır. Eğer her ikisine gücü yetmezse yaralamanın diyetini öder. Çünkü kitabet borcunu ödemeyip önce yaralamanın diyetini ödemesi gerekir. Şayet yaralamanın diyetini ödemekten de acizse, efendisi isterse, Bu yaralamanın diyetini verir, kölesine sahip olur, köle onun mülke haline gelir. Dilerse yaralıya köleyi teslim eder, efendi üzerine artık köleyi teslim etmekten fazla bir sorumluluk yoktur. Yedi İmam Malik der ki, bir kişinin mukatebenini satın alan adam hakkında duyduğumun en güzeli şudur. bir Bu mukatebin efendisi dinar veya dirhem karşılığı mukatebe anlaşması yapmışsa, Onu satamaz. Şayet herhangi bir ticari eşya karşılığında peşin olarak mukatebe anlaşması yapmışsa bedelini henüz almamışsa satabilir. Çünkü peşin değil de veresi anlaşma yapmışlarsa borcu borç karşılığında satmak olur ki borcun borç karşılığında satılması yasak edilmiştir. 8. İmam Malik'e şöyle rivayet olundu. Bir kişi kendi adına ve çocukları adına kitabet anlaşması yapmış sonra da ölmüştür. Urve bin Zübeyir ile Süleyman bin Yeser'e şu sual soruldu. Bu çocuklar babalarının yapmış olduğu kitabet borcunu ödemeye çalışacaklar mı yoksa bu çocuklar köle mi olmuşlardır? Onlar da şu cevabı vermişlerdir. Evet babalarının yapmış olduğu kitabet anlaşmasının borcunu ödenmek için çalışacaklar. Babalarının ölümünden sonra sonra onlara hiçbir indirim yapılmaz 9 <gülüyor> Rabia bin Ebu Abdurrahman ve diğerleri şöyle anlatıyorlar El Furafisa bin Umeyr el Hanefi'den bir mukatebi vardı bu mukatep kitabet borcunun hepsini efendisine ödeyeceğini bildirdi El Furafisa bu teklifi kabul etmeyince mukatep o gün Medine valisi olan Mervan bin Hakem'e başvurarak durumu anlattı. Mervan el Furafisa'yı huzuruna çağırarak ona bu teklifi kabul etmesini söyledi. O da kabul etmedi. Bunun üzerine Mervan, mukatepten malın teslim alınıp hazineye konulmasını emretti. Ve mukatebe de şöyle dedi. Git hür oldun. 10 İmam Malik şöyle rivayet orundu. Bir mukatep de ortak olan iki kişiden biri hissesini azat etti. Mukatep de birçok mal bırakarak öldü. Said bin Müseyyeb'e bu mukatebin mirasının nasıl taksim edeceği soruldu. O da şöyle cevap verdi. Kitabet anlaşmasına devam eden kişiye geri kalan alacağı verilir. Sonra artan malı aralarında eşit olarak her iki ortak taksim ederler. <gülüyor> 11 İmam Malik şöyle ibayet etti. Bir efendi kölesiyle altın veya gümüş karşılığı mukatebe anlaşması yapmış ve buna ilaveten anlaşma kölenin sefere çıkmasını veya hizmet etmesini veya kurbanlık vermesinde şart koşmuştur. Bunların isimlerini de teker teker beyan etmiştir. Sonra mukatep zamanı gelmeden taksitten ödeyebilmiş, ödeyebilecek hale gelmiştir. 12. İmam Malik der ki Bir mukatebin efendisinin izni olmadan kölesini azat etmesi caiz değildir. Efendisinin izniyle kölesini azat eden bir mukateb sonra hürriyetine kavuşursa kölesinin velası kendisinin olur. Mukateb hürriyetine kavuşmadan ölürse azat etti kölesinin velası efendisine aittir. Kendisine de hür olunca önce hürriyetine kavuşan mukatebinin velası kendisine döner. Eğer borcunu ödemeden ölür ya da ödemekten aciz olursa, Hür olan çocukları onun velasına varis olamazlar. Çünkü babalarının vela hakkı sabit olmamıştır. Zaten bu vela hakkı hürriyetine kavuşmadıkça da sabit olmaz. 13. İmam Malik der ki bir kitabet anlaşmasına dahil bir grup köleden birini efendisi diğer arkadaşlarına danışmadan ve onların rızasını almadan azat edemez. Eğer köleler çocukseler onlara danışması gerekmez. 14. İmam Malik der ki bir adam kölesiyle mukatebe anlaşması yapmış. Sonra mukateb bir ümmü velet bırakarak ölmüş. Kitabet borcundan da arta kalan borcu olup bu borcu yetecek kadar başka mal da bırakmamış. Bu mutakab mukateb kendisi ölünceye kadar hürriyetine kavuşmamışsa ve kalan kitabet borcunu ödemek suretiyle kendilerini ve dolayısıyla da babalarının ümmü veleti azalt edecek çocukları yoksa ümmü veleti ölünceye kadar cari kalır 15. İmam Malik der ki ölürken efendisinin azat ettiği mukatep hakkında duyduğumun en güzeli şudur mukatep satıldığı takdirde kıymeti mukatebe borcu ile eşitse Ölen efendisinin malının üçte birine mahsuben hiçbir işlem yapılmaz. Eğer kıymeti kalan mukatebe borcundan az ise aralarındaki fark efendinin üçte bir malına mahsuben indirilir. Kalan borcunun kaç dirhem veya kaç dinar olduğuna bakılmaz. Zira mukatep öldürülse katili sadece öldürüldüğü künkü, günkü kıymetini öder. Yaralansa yaralayan yalnız yaraladığı günkü diyetini öder. Burada da mukatebe borcunun kaç dirhem veya kaç dinar olduğuna bakılmaz. Çünkü mukatep kitabet borcunu bitiremedikçe köle sayılır. Şayet mukatebin kitabet borcu kendi kıymetinden daha az ise kalan borcu ölen efendisinin üçte bir malından mahsup edilir. Çünkü ölen efendisi mukatebine kalan kitabet borcunu bırakmış olur. Mukatepten kalan kitabet borcunun alınmamasını vasiyet etmiş olur. Müdebber kitabı, 40. kitap. müdebberin hükmü. 1. İmam Malik der ki, efendisinin ölümünden sonra azat etti cariyesi, müdebbere olduktan sonra çocuklar doğurur, sonra efendisi ölmeden kendisi ölürse, bu hususta bizce hüküm çocukları da kendisi de kendisi mesabesinde olup, Kendisi için sabit olan şartların aynısı çocuklar için de sabittir. Çocuklara annelerinin ölmesi zarar vermez. Cariyeyi ölümüne bağlı olarak azat eden efendi öldüğü zaman şayet malının üçte biri kafi geliyor ise çocuklar ve anneleri hürriyetlerine kavuşunlar. İmam Malik der ki Müdebber efendisine beni derhal azat et buna karşılık sana taksitten elli dinar vereyim der efendisi de bunun kendisine kabul sen hürsün ve bana elli dinar borcun olsun bana her yıl on dinar olmak üzere ödersin dese de köle bunu kabul etse ve bundan bir veya iki ya da üç gün sonra efendi ölse köle hürriyetine kavuşur ve elli dinar borçlanır şahitlik etmesi caiz olur Hür insanın haklarını kazanır. Haklarında miras hükümleri ve ceza hükümleri tam olarak sabit olur. Efendisinin ölümü dolayısıyla borcundan hiçbir indirim yapılmaz. 3. İmam Malik der ki Bizde ittifak edilen bir Hüküm şöyledir. Efendi hastalığı anında veya hastalığında vasiyette bulunur. Te bu vasiyetinde köle azat eder ise bu vasiyet ölüme bağlı bir azat olmadıkça vasiyetinden istediği zaman cayabilir veya onu değiştirebilir. Şayet ölümüne bağlı olarak azat etmeyi vasiyet etmiş ise bundan dönmenin imkanı yoktur. 4. Nafiden Abdullah bin Ömer iki cariyesini ölümüne bağlı olarak azat etti. Cariyeleri Müdebberken onlarla cinsi ilişkide bulunurdu. 5. Yahya bin Said, Said bin el-Müseyye bin şöyle dediğini rivayet etti. Bir adam cariyesini ölümüne bağlı olarak azat etse müdebbere cariyesi diye cinsel ilişkide bulunabilir. Bu cariyesini satmak veya birine bağışlamak hakkı yoktur. Müdebber cariyenin çocukları da hükmen kendisi gibidir. 6. İmam Malik der ki, Müdebber köleyi efendisi satamaz ve statüsünü değiştiremez. Sonradan çok borçlanmış ise alacakları efendisi yaşadığı müddetçe müdebberi satamazlar. Efendi borçsuz olarak ölürse müdebberin üçte bir kısmı hür olur. Çünkü efendi yaşadığı sürece köle çalıştıracaktır. Efendi köleyi hayatı süresince hizmet ettirip sonra varisler aleyhine başka malı olmadığı halde o köleyi azat etme hakkı yoktur. <gülüyor> Efendi müdebberden başka malı olmadığı halde ölse müdebberin üçte biri hür olur, üçte ikisi ise varislere aittir. Müdebberin efendisi müdebberin kıymetini kapsayacak kadar borç bırakarak ölse müdebber borca karşılık satılır. Çünkü müdebber efendinin malının üçte birine karşılık azat olacaktı ki o da bulunmamaktadır. 7. İmam Maliye şöyle rivayet olunur. Ömer bin Abdülaziz birini yaralayan müdebber hakkında şöyle hükmetti. Efendisi kölesinin malik olduğu hizmetini yaralıya teslim eder. Yaralı müdebberi kendisine hizmet ettirir ve yaralamasını diyet olan borcunu ceza olarak ödetir. Eğer müdebber efendisi ölmeden borcunu öderse efendisinin tekrar kölesi olur. 8- Birine yaralayan ümmü velet hakkında İmam Malik der ki: Bu yaralamanın diyeti cariyenin efendisinin malından ödenir. Ancak bu yaralamanın diyeti ümmü veletin kıymetinden fazla ise efendisi kıymetinden fazlasını ödemeye mecbur değildir. Çünkü köle ve cariyenin efendisi bunlardan birinin yapmış olduğu cinayetin diyetine karşılık Bunları teslim ederse diyet fazla o dahi olsa efendi daha fazlasını ödemeye mecbur değildir. Efendi geçmişteki uygulamalar gereği ümmü veledini teslim edemezse onun kıymetini vermekle kendisini teslim etmiş gibi olur. Bunlardan fazlasını ödemesi gerekmez. Aleyküm selamlar. <gülüyor> Hud Şeri Cezalar Kitabı 41. Kitap 1 Abdullah bin Ömer'den Yahudiler Ali'ye selam ve selama gelerek kendilerinden bir erkekle bir kadının zina ettiğini haber verdiler. Bunun üzerine Ali Aleyhisselatü Vesselam kendilerine Tevrat'ta rejim karşılığında ceza olarak ne var diye sorunca zina edenlere meydan dayağı atılarak onları rezil ederiz dediler. Bunu eşiten Abdullah bin Selam yalan söylüyorsunuz. Tevrat'ta rejim cezası vardır dedi. Hemen Tevrat'ı getirip açtılar. Biri elini rejim ayeti üzerine koyarak önünü ve sonunu okumaya başlayınca Abdullah bin Selam ona elini kaldırdı. Dedi. Elini kaldırınca rejim ayeti gözüktü. Bunun üzerine Yahudiler doğru ya Muhammed Tevrat'ta rejim ayeti vardır dediklerinde Ali aleyhi ve vesselam zina edenlerin rejim edilmesini emretti. Rejim olundular. İbn Ömer der ki rejim edilen adamı gördüm atılan taşlardan korumak için kadının üzerine eğiliyordu. 2. <gülüyor> Said bin Müseyyep'ten Eslem kabilesinden bin adam Ebu Bekir'e gelip kendi hakkında bu rezil herif zina işledi deyince Ebu Bekir ''Bunu benden başkasına söyledin mi?'' De dedi. ''Adam da hayır deyince Ebu Bekir Allah'a tövbe et ve onun örtüsüyle örtün. Allah'la kendi aranda gizli kalan günah ve suçunu başkalarına ifşa etme. Çünkü Allah kullarının tövbesini kabul eder.'' dedi. ''Adamın vicdanı kendisine rahat vermedi.'' Ömer bin Hattab'a gelip Ebu Bekir'e söylediğini ona da söyledi. Ömer de Ebu Bekir gibi cevap verince yine vicdanını kendine rahat ettirmeyip Aleyhisselatü Vesselam'a geldi ve bu hakir kul zina etti dedi. Ali Aleyhisselatü Vesselam da cevap vermeyerek ondan üç defa yüzünü çevirdi. Adam her defasında Ali Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzünü çevirdiği tarafa girerek aynı şeyi tekrar ediyor. Ali serrat (a.s.) de her defasında ondan yüzünü çeviriyordu. Adam daha fazla ısrar edince Ali serrat (a.s.) evine haber gönderip bunun bir hastalığı var mı yok mu, deli mi diye sordu. Onlar da hayır, aklı ve sağlığı yerindedir dediler. Bunun üzerine Ali serrat (a.s.) bekar mı evli mi diye sordu. Onlar da evli ya Resulullah dediklerinde Ali serrat (a.s.) emir buyurdu. Adam da recm edildi. 3. Said bin Müseyyeb'ten Bana şöyle rivayet edildi. Ali selamü aleyhi ve selam Eslem kabilesinden Hezzal ismindeki şahsa ey Hezzal sen elbisenle onu örtseydin bunu gizli tutsaydın senin için daha hayırlı olurdu buyurdu. 4. İbn Şihab şöyle rivayet etti. Bir adam Ali selamü aleyhi ve selamın zamanında zina ettiğini itiraf etti ve kendi aleyhine dört defa şahadette bulundu. Bunun üzerine Ali selamü aleyhi ve selam recm emir buyurdu. Hüküm infaz edildi. 5. Abdullah bin Ebu Muleyke'den hamile bir kadın Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek zina yaptığını itiraf etti. Aleyhisselatü Vesselam doğum yapıncaya kadar git buyurdu. Kadın doğum yapıp Aleyhisselatü Vesselam'a gelince git sütten kesilinceye kadar çocuğunu emzir buyurdu. Kadın da çocuğu sütten kesip yine Aleyhisselatü Vesselam'a gelince git çocuğu bakıp gözetecek birinin yanına bırak dedi. Kadın çocuğu birinin yanına bırakıp gelince Aleyhisselatü Vesselam rejim edilmesine hüküm verdi. Kadın da taşlanarak öldürüldü. 6 <gülüyor> Ebu Hureyre ve Zeyd bin Halit el-Cüheyn rivayet ettiler. İki adam davalarını aleyhissalatü vesselam arz ettiler. Onlardan biri, ya Resulullah aramızda Allah'ın kitabıyla hükmet dedi. Onlar daha anlayışlı olan diğeri evet ya Resulullah aramızda Allah'ın kitabıyla hükmet ve konuşmam için bana müsaade buyurdular. Aleyhissalatü vesselam konuş deyince adam şunları anlattı. Oğlum bunun yanında Asif idi. Karısı lan zina etti. <gülüyor> Bu hasmım oğlumun cezasının taşlanarak öldürülmek olduğunu bana haber verince ben